Oh yeah. či Kainat, bugün 27 Eylül Salı, yıl 2016, ay 9, gün 271, Hızır 145 1437, Hicri-i 25, 1432, Rumi Eylül 14 Günün nasihatı, cilt için yeşil çay Yeşil çayı aşağıdaki yöntemle cildinize sürerseniz cildiniz daha canlı ve sağlıklı bir görünüm alır Suyu kaynatıp içine 4 çay kaşığı yeşil çay yaprağı veya poşet yeşil çay atın. Bir çay kaşığı nane yaprağı ilave edin. Bunları 10 dakika kaynattıktan sonra süzün. Elde ettiğiniz bitki suyunu yıkadıktan sonra yüzünüze, boynunuza sürün. Büyük Saatle Marif Takvimi Büyük Saatle Marif Takvimi Büyük Saatle Marif Takvimi Büyük Saatle Marif Takvimi Büyük Saatle Takvimi If you like the idea, though, you can help me out. If you love your Uncle Sam, bring him home, bring him home. Support our boys Bring him home, bring him home. It'll make our generals sad, I know. Bring him home, bring him home. They want to tangle with the foe. Bring him their big fallacy. Bring them home, bring them home. They don't have the right weaponry. Bring them home, bring them home. The world's got hunger and ignorance. Bring them home, bring them home. You can't beat that with bombs and guns. Bring them home, bring them home. So if you Sing this song Bring a ho, bring Now oh, there's one thing I will confess Bring a ho, bring a ho I'm not really A pacifist Bring a ho, bring a home. If an army invaded This land of mine Bring a ho, find me out On the firing line Bring a ho, Even if they drop Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı haftanın ikinci Açık Gazete Programı'nı yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızda Pete Seeger'ın Bring'em bring Home onları eve getirin askerleri. Savaşmaktan vazgeçirin diye canlı kayıtta sık sık yaptığı gibi konser kaydında dinledik. Yılmaz seslerinden savaşın savaşa karşıtlığın ve barışın en büyük barış ve adalet arayışının en büyük seslerinden Pete Sigur söylüyordu. Neden bunu çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bakalım.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 Altın tepside sunulmadı. 30 yıl süren savaş boyunca Vietnam iki emperyal gücün suratına esaslı şamarlar indirdi. Fransa'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bozguna uğrattı. Ulusal bağımsızlığın büyüklüğü ve korkunç faturası şuydu. Vietnam'a tüm İkinci Dünya Savaşı'nda atılandan daha fazla bomba yağdı. Sık ormanlarının ve tarlaların üzerine 80 milyon litre öldürücü zehir döküldü, 2 milyon diyet hayatını kaybetti ve sakat kalan insanların, haritadan silinen köylerin, yok edilen ormanların, kısırlaştırılan toprakların ve gelecek kuşakların maruz kalacağı zehirlenme vakalarının haddi hesabı yok. İşgalciler, Tarihin onlara verdiği ve güçlü olmanın garanti altına aldığı yanına kar kalma hissiyle hareket ettiler. Gerçeğin ortaya çıkması belli bir zaman aldı. 2006 yılında neredeyse 40 yıl süren bir sessizliğin ardından, Pentagon tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan dokuz bin sayfalık bir raporun varlığı öğrenildi. Rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nin, tüm askeri birimlerinin Vietnam'da sivillere karşı savaş suçu işlediklerini doğruluyordu. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugün 1590 Tarihinde bugün 7. Urbanus seçilmesinden 13 gün sonra taç giyme törenini bile göremeden hayatını yitirerek tarihte en kısa süre ...hüküm süren papa olmuş. 1949'da bugünse... ...Ulusal Halk Kongresi... ...ilk... ...genel toplantısında... ...Çin Halk Cumhuriyeti'nin bayrağının... ...tasarımını seçmiş. Ve... ...1998'de de... ...Google Web sitesi... ...açılmış. Bugün de... ...bugünlere bakacak olursak... ...gene... Bir yandan kan gövdeyi getiriyor bir yandan iklim meseleleri, korkmuş yangınlar, dünya yanıyor, bir yanıyla da sular altında kalıyor, onların haberleri var. Çoğu gazetede, televizyon ve dergilerde bunları görmek mümkün olmuyor, ne yazık ki. Ve çok, yani dünya savaşla ve yangınla gidiyor. En önemli şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Yeni bir rapor çıktı pazartesi günü kampanya açıldı. Hay e, e, çiftlik hayvanlarının yatırım riski ve bunların return'u, return'u diye bir adlandırılan, fair diye kısaltılan, adil diye okunabilecek olan bir kampanya var. Bu e, çok sayıda uluslararası yatırımcının e, bu tarihte benim bildiğim ilk defa böyle bir şey kampanya yapılıyor. Hı. Ama beni e, dinleyicilerimizden daha iyi bu konuları bilenlerden biri herhalde düzeltebilir de yanlışım varsa. Fakat e, toplam e, varlıkları, kontrol ettikleri varlıklar 1,25 trilyon dolar olan bir koalisyon var. Çok uluslu yatırımcılar koalisyonu. Ve dünyadaki bütün büyük gıda endüstrisi şirketlerine bildiğimiz adlarını çoğunu bildiğimiz şirketlere neredeyse bir memorandum. Andıç yayınlamışlar bu yarı ve diyorlar ki et et üretmeyi ve yemeği kesin. Protein e, balonu patlayacak çünkü ve dünya çökecek diyorlar. Çok ilginç bir şey bu. Bu işi uyardıkları şirketler arasında dünyanın en büyük şirketleri... ...mesela geçenlerde daha birleşmesini okuduğumuz Kraft ve Heinz. Heinz var... ...Nesle var, Unilever var, Unilever. Tesco var, Walmart var... ...yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük şirketi olarak biliniyor Walmart. Hem petrolcülerden de büyük ciro olarak ve kar gelir olarak... ...hepsine söylüyorlar... ...pazartesi başladı bu kampanya... ...Amerika... E, ...saatiyle sabahta... ...geleceğin... E, ...yiyeceğin geleceği... ...ve e, bir proteinde... ...kendimizi toparlamamız için... E, ...sarsılıp... ...kendimize dönmemiz için... ...yatırım... E, ...örnek olayı diyorlar... ...şu andaki... E, ...yiyecek sistemimizin... ...kesinlikle sürdürülemez olduğunu belirtiyor rapor ve en temel sebep olarak küresel ısınmaya yol açacak olan sera gazları çıkıyor hayvanlardan kaynaklar tüketiliyor ve bir de çok büyük bir sağlık sorunu olarak antibiyotik hayvanlara antibiyotik basıldığı için pompalandığı için artık bakterilerde ve virüslerde mikroplarda antibiyotik direnişi de oluyor ve böylece fabrika tarım endüstrisi hayvancılık endüstrisi e, modeli e, ve e, hayvan ürünlerinin aşırı tüketiminden dolayı bunun tabi şeyde dahil mandıracılıkta da dahil ve sonuç olarak diyorlar ki bu uyarıda fair share action denen bu raporda deniyor ki eğer e, büyük ve küçük baş hayvan üretimi ve tüketimi hızla azaltılmazsa Paris iklim anlaşmasında verilen e, şeyler tutulan amaçlara ulaşılması imkansız olacak diyor. Zaten bir Oxford Üniversitesi'nde belki bugün iklim için programında da konuşma fırsatı buluruz. Britanya'nın ünlü Oxford Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma Mart'ta e, 2050'de e, doğrudan doğruya e, şeyden yiyecekle ilgili e, sera gazlarının E, tümüyle, e, yani tüm emisyonların salımların yarısını oluşturacağını söylemişler. Yarısı sadece yiyecekten, hayvancılıktan geliyor olacak. Bu dünyanın e, iki derecenin altında hararetini yani yükseltmenin tavan olarak iki derecenin altında tutmanın imkansız olacağını da ortaya koyuyor diyorlar ve bir de hesap yapmışlar. Eğer e, e, vejeteryen diyetlerle beslenme biçimiyle yüzde altmış vegan yani hiç hayvan ürünü olmaksızın da e, kullanılan beslenmeyle yüzde yetmiş durumu e, azaltmak mümkündür diye çok önemli bir şey getiriyorlar yani bugünkü et modeli sürdürülebilir değil diyorlar kesinlikle ve tamamen e, bitki bazlı üretim ağırlıklı olmalı diyorlar ve önümüzdeki beş yıl içinde de yüzde sekiz yakın yüzde sekiz yükselecekmiş bitki bazlı beslenme biçimi bu da iyi bir şey deniyor fakat durum böyle ee, bu çok önemli bir uyarı ee, öte yandan da dünya yine seller ve yangınlar arasında kalıyor Türkiye'den önemli bir yangın haberi var Her yıl büyük yangınlarla boğuşan ve arazisinin çok büyük bölümünü alevlere teslim eden Kumluca ilçesinde Antalya'da Hadrasan koyunda yine orman yangını çıkmış. Anormal fotoğraflar da var bir yandan denize girip uzak hemen karşı kıyıdaki yükselen dumanları, korkunç dumanları ve yangınları seyreden Mayolu insanlar da görebiliyorsunuz Bir de kaçışan, üniformalı olarak da koşarak yoldan kaçan ve maskeli insanları da görmek mümkün iki fotoğrafta Yani kontrol altına alınamamış, itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan söndürme çalışması yaptığı yangın Geçen yılda aynı problem vardı, aynı acıyı yaşamışlardı Adresanda tatilciler bölgeyi terk etmeye başlamışlar Ayrıca yerel halkta da maske kullanmaya başlamış. Çünkü zehirlenme tehlikesi var. Çok ciddi bir olay var. Bu T24 haberi fakat bilmiyoruz son durumu takip etmek lazım. Ciddi bir yangına benziyor yalnız. Dün Meksika körfezinden bir haber vermiştik. Vele Cruz Limanı açıklarında seyreden bir tankerlik meydana gelen patlamayla alakalı gemideki 31 gemicinin sağ kurtarıldığına dair bilgi geldi sonunda. 168 bin varı petrol taşıyan El Burgos isimli tanker de henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen bir patlamadan bahsediliyordu. 200 metre uzunluğundaki bir tankerin her yanını sarmış bu yangın. Liman yönetimi gemide dizel yakıt ve benzin olduğunu duyurmuş. Söndürme çalışmaları devam ediyordu dün akşam saatlerinde. Bu sefer başka bir bölgeden yani bugün başka bir bölgeden. Benzer bir yangın haberi daha var. Hazar Denizi'ndeki güneşli petrol yatağının bakımı sırasında meydana gelen gaz sızıntısı yangına sebep olmuş. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediğini, yangına ekiplerin müdahale ettiğine dair bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. 49 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilmiş. Gaz sıkıntısının ve yangın söndürülmesi için 9 gemi çalışmalarını sürdürüyormuş. İhtiyaç halinde ek gemilerin gönderileceği de kaydediliyormuş Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığına göre. Evet. Fakat öte yandan da tabii hem yangınlar devam ediyor. Çeşitli rekorlar kırarak 4 kıtada birden 5 kıtada bir yandan da gene dünyanın dört bir tarafında bütün kıtalarda da seller var. Son sel haberi Endonezya'dan geldi. 33 kişinin öldüğü haberi var. Garut denen bölgede 26 Eylül tarihli bir haber. Yani dünkü bir haber bu. Batı Java'da 33'e çıkmış ölü sayısı ayrıca kayıplar da var de kayıp var çok büyük bir sel felaketi var yani bir yandan oradan Avustralya'ya gidecek olursak New South Wales 130 evi sel basmış Lachlan nehri taşmış Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne atlayalım oradan. Çok ciddi sel haberleri var. Olağanüstü hal ilanı da var. Wisconsin'de, yani üç Midwestern denen e, orta batı eyaletinde görülüyor. E, i̇ki kişi ölmüş Wisconsin'de ve bir sürü yerde tahliyeler var. Ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri'nden gene bir tropik fırtına. Julia adında Kuzey Carolina'da sellere sebep olmuş ve olağanüstü hal ilan etmiş vali. Türkiye'deki şeyde Trabzon'da ve Giresun'da iki kişinin ölümüne ve birçok çok büyük zarara da yol açan şeyden de bahsetmiştik zaten sellerden. Evet Tayland'in eski başkenti Ayutaya'da musun yağmurların artmasıyla beraber çoğu paraya barajı taşarak... Selemeden olmuş. 8 ev sular altında kalmış ve o binlerce kişi bölgeden tahliye edilmek zorunda kalmış. Evet. Açıklamada ayrıca yağmurların devam etmesi halinde barajdan taşan sularla sel suyu yüksekliğinin 50 santimetre daha yükselebileceği uyarısında bulunuluyormuş. 35 semteki toplam 204 mahallenin 30 ile 70 santimetre yüksekliğinde sel sularıyla kaplı olduğunun açıklaması gibi korkunç şeylerden bahsediliyor. Ülkeye dönecek olursak yeni açıklama yapıldı. Giresun valisi Hasan Ersan. Hasan Karahan, özür dilerim. Ey Nesil ve Görele ilçelerinde aşırı yağış nedeniyle kapanan belde ve köy yollarının yeniden ulaşımı açılacağını söylemiş. Daha Eylül... açılmamış yani. Hayır. 21 Eylül çarşamba günü aşırı yağışların neden olduğu e, çökmeler, yoldaki çökmelerden bahsediliyor. Ha, bizim köy. Neyse. E, vatandaşlarla sohbet etmiş Vali Karahan. İstek ve şikayetleri dinlemişler. Aynı zamanda... Bir eylem planından da bahseden başka bir haber daha var. Türkiye'de sel sorunun sonucunda yaşanan can ve mal kayıplarını azaltmak amacıyla hayata geçirilen eylem planı kapsamında kritik 227 sel hafızasından 213'ünde çalışmalar tamamlanmış. Neymiş bu çalışmalar diye soracak olursanız. Tabiatın kendini koruma mekanizması içinde gelişen olaylar sonucunda meydana geldiğini Sel'lilerin büyük bir kısmının söylüyor ÇEM yani ney? Orman ve Su İşleri Bakanı'nın çölleşme ve erozyonla mücadele e, genel müdürü Hanif Avcı... Hanif Avcı mı? İsmi gel. Canlı ve cansız çevreye zarar vermediği sürece normal bir hidrolojik olay olarak kabul edildiğini anımsatmış. Ama ne önlemler alınmış ona baktığım zaman da... Çok fazla bir detay yok açıkçası. Çalışmalar devam ediyormuş. <gülüyor> Netice olarak akış katsayısının azaltılması, su tutma kapasitesinin arttırılması... Erozyon ve sediment takımının azaltılmasının, azaltılmasıyla sel kütlesinin hacmini düşürülmesi, yamaç arazilerinde drenajların sağlanması gibi noktalar var ama e, doldurulan binalarla doldurulan nehir yataklarının dere yataklarıyla alakalı bir açıklamayı ben göremedim evet, TRT haberin evet. internet sitesinde. Evet. Evet. santrallerinden, kömür çıkarılmasından Termik santrallerden vahis e, yok herhalde Burada tedbir olarak ama bütün bu yangınlar, Evet kesinlikle küresel iklim değişikliğinin burada şimdi kapımızda olduğu işte çeşitli rakamlara göre ki gayet net matematiksel olarak açıklama yapılan raporlara göre de eğer çok ciddi şekilde durdurulmazsa bütün mevcut altyapı 17 sene sonra artık durdurulamayacak noktaya bir daha geri dönüşü olmayan noktaya geçireceğini söylüyordu. Hatta 10 yıl bir buçuk dereceyi de tutturmanın 10 yıl içinde imkansız hale geleceği de belirtiliyordu. Kuzey kutuptaki bütün en önemli dünyayı serinleten kuzey kutbundaki buzların erimesinin de yaz buzlarının kuzey buz denizinde sıfır noktasına 2 yıl içinde ulaşacağını söyleyen çok ciddi raporlar da var ama böyle dolu dizgin gidiyor insanlık. Siz moralinizi yerine getirebilecek bir haber vereyim. İklim değişikliği yarım milyon kişi öldürebilirmiş. Yani bunu neresi moralini yerine getirebilir diye soracak olursanız bunu Sabah Gazetesi'nin internet sitesinden okuduğum için moraliniz yerine gelebilir. Sabah Gazetesi böyle bir haberi bu böyle bir başlıkta da vermiş olduğu için Birleşmiş Milletler'e sunulan raporda iklim değişikliği tehdidinin yarım milyon kişinin ölümüne yol açabileceği bildirilmiş. Gıda ve Tarım Örgütü, FAO'ydı galiba Gıda ve Tarım Örgütü'ne sunulan raporda 2030 yılına kadar dünya nüfusunun üçte birinin obez ve aşırı kilolu olabileceği uyarısında bulunulmuş. Sağlıksız ve yetersiz beslenmenin, yetersiz beslenmenin dünyada her 3 kişiden birini etkilediğini, 5 yaşından küçük çocukların 4'te birinin büyümesinin engellendiğinden bahsedilmiş. Bağımsız Beslenme, e, Bağımsız Beslenmede Tarım ve Gıda Sistemleri Küresel Paneli'nin Birleşmiş Milletler'e sunduğu raporda 2030 yılına kadar dünya nüfusunun 1/3'ünün obez ve aşırı kilolu olacağı vurgulanmış üst üste. 1/3'ü değil mi? evet. evet. Yani akıl alır iş değil ama. 1/3'ü obez böyle üçte biri de aşırı aç olacakmış galiba. Ee, raporda halihazırda hazırda iki milyar kişinin sağlıklı kalmalarını sağlayacak vitamin ve minerallerden yoksun olduğu da vurgulanmış. Gelecek yirmi yıl daha kötü olacakmış. Kötü beslenme yaşamdan daha fazla yıl çalıyormuş. İklim değişikliği de yarım milyon kişiyi daha öldürebilirmiş. Ee, sunulan rapordaki e, vurgular da bunlarmış. Sabah gazetesinin internet sitesinde bunu görebilirsiniz. Bir değişiklik yapmak isterseniz. Hatta Anadolu Ajansı'nın kaynak gösterildiği bir haber mi? Vay canına. Anadolu Ajansı'nın Sabah gazetesindeki haberinde iklim değişikliğini 20 milyon kişiye öldürebileceği yazıyor. Ne günlere geldik. Fakat batı toplumları özellikle gene kurt gibi mesela predatör denen yani yırtıcı hayvanları yok ederek çok daha zeki sosyal yaratıklar olduklarını insanlar kadar zeki olduğunu filan gözden kaçırarak devam ediyorlar ve üstelik kurtlar gibi hayvanlar doğayı ya da filler mesela Doğayı e, tamamen dengeleyen, yiyecek dağılım, beslenme meselesini düzenleyen tohumları dağıtarak vesaire Ya da e, kurtlar vakasında bakılacak olursa kurtlar örneğinde geyikleri e, azaltarak bütün o orman yapısının, altyapısının, bitki altyapısının Yok olmasını engelliyorlar ama insanlar kurtları öldürüyor malum Bir de filleri öldürüyor Yani David Suzuki 13 Eylül'de Eco Watch'da müthiş bir yazı yazmıştı Kanadalı Bilimci David Suzuki Gezegenin En tehlikeli Predatoru yırtıcısı Uzaklara gitmeye Lüzum yok biziz dedi evet, Haklı Koydu fotoğrafı görmek ister misin? Hem o hem de aslan mı vurmuş? Evet. Tebrikler. Aslanın üstünde oturuyor o bez. Bin kiloluk bir adam elinde tüfekle. Tabi avcıların yardımıyla bol zengin. Gel onu. A, ölü aslanın üzerinde poz veriyor ciddi bir şekilde. Arkasında da herhalde genç eşi olsa gerek sırıtıyor o da. Bu konu sadece kurtlar ve aslanlarla ya da vahşi hayvanlarla alakalı değil en tehlikeli tür olan insan türü aynı zamanda evcilleştirdiği ya da evcilleştirmeye çalıştığı hayvanların da canına mal oluyor. Hürriyette yer alan habere göre 11 Eylül günü Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde bulunan lojmanlarda yaşayan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim dalındaki görevli profesör doktor MSN'in iddiasına göre evde beslediği kedisi dışarı çıkınca köpekler tarafından boğulmuş olarak bulmuş. Herhangi bir tanık ya da şey yok görsel yok kendileri de görmemişler sadece boğulmuş bir kedi var kapının önünde. Bunun üzerine Profesör Doktor M.S. lojman önünden e, mutfaktan kaptığı bıçakla beraber dışarı çıkıyor köpekleri kovalamaya başlıyor. Bütün köpekler kaçıyor ondan bağıra bağıra lojmanın etrafında doluşan Profesör Doktor'dan ardından bir köpeği kenara sıkıştırıp öldürüyor. Etraftaki insanlar ay dur yapma ne yapıyorsun falan demesine rağmen öldürüyor. Ve e, ardından da Change York'ta o profesör görevden alınsın sloganıyla başlayan bir imza kampanyası e, başlatılıyor. Kız arkadaşının kedisinin evden bir şekilde dışarı çıkmasıyla sinirlenmiş. Ardından kapıda ölü bulmasıyla. Ardından eline geçiştirdiği bıçakla beraber başka hayvanlara saldırmaya başlamış. Evet bunu memleketimden insan manzaralır bölümünde de tekrar AGM'de. <gülüyor> evet alabiliriz de bugün vakit de az bir de köpek dediğiniz kurt dediğiniz için ben sadece bu olayla... Evet, evet. Çok tropikal yer. ya da şey e, evcilleştirilemeyen türlerle alakalı olmadığını göstermeye çalıştı. Sonra çalıştım. profesör bıçağının kanını silip oturup bir güzel e, dönerini yemeye devam etmişti evet, yani mi? O beni ısıracaktı Hatır ben onu vurdum. <gülüyor> Hafifçe vurdum demiş bıçakla beraber. Hafifçe vurdum. Tam beni ısıracakken vurdum. Refleks olarak demiş. Sonra, Ama refleksden önce mutfaktan bıçağı kapıp köpek kovalıyor dışarıda. Evet, sonra, sonra bir tane köpek yakaladıktan sonra refleks olarak vurdum beni ısırması üzerine falan diye bir aşıkı varmıştı. Sonra da bonfilesini afiyetle götürüyor değil mi? Anayurdu Anadolu olan Allah geleyin nesli de tehlikedeymiş Allah geyik, Allah geyik biliyor musunuz o şiir? Biliyor musunuz o şiiri? Allah geyik, küçüktüm, ufacıktım, çat Allah geyik Evet, şimdi savaş ve barış haberlerine devam edelim ee, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri birbirlerini suçlamaya devam ederken, sahtekarlıkla barbarlıkla vesaireyle yalancılıkla bu yardım grupları da yani zaten çöktü e, ateşkes ve Birleşmiş Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Suriye ittifakı arasında kaynama noktasına ulaştı herkes birbirine ana avrat neredeyse söyleyecek şekilde suçluyor ve e, albuki yardım e, kuruluşları da inanılmaz bir fotoğraf eşliğinde bir haber bu. Common Dreams'den gördüm. Halep'te e, yavaş yavaş hatta artık bu kadar yavaşça da olmadan ölüyor diye bir haber var ve bir fotoğraf koymuşlar. Yani hakikaten filmlerde bile bu kadarını, rötuşlanmış filmlerde bile böyle bir fotoğraf göremezsiniz. Renk, i̇nanılmaz yani. Ve e, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde acil toplantı yapıldı. Barbarizmle suçladılar. Barbarlıkla suçladılar Rusya'yı. Suriye hükümetine yardım ettiler. Savaş suçu ilan ediyorlar diye. Teröre karşı mücadele edip barbarizm demişti. Barbarlık demişti Samantha Power. Samantha Power, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi. Kremlin'de bunları kabul edilemez dediler. Ve Vitali Çurkin'de Rus elçisi de Amerika Birleşik Devletleri, Suriye Hükümet Kuvvetleri'ne 17'sinde şey yaptılar. 17 Eylül'de bombaladı ve en az 62 kişiyi öldürdü. Hatta sayının 100'e yakın olduğunu da söyleyenler var. Böyle bir şey var. Yunusuf yani, ağır saldırıların yaşandığı Halep'in doğusundaki kuşatma altındaki bölgelerde yaklaşık. 100 bin çocuğun tehlike, büyük tehlike altında olduğunu duymuş. Bunu duyuran UNICEF'in Almanya Sözcüsü Rudi Tarned'in Tarned hafta sonu Halep'e yapılan ağır saldırılarda bölgedeki en vahim seviyeye ulaşıldığını söylemiş aynı zamanda. Tarned'in Pazartesi günü Kuzey Almanya Radyo televizyonu Kurumu'na NDR'a yaptığı açıklamada Saldırıların yoğunluk ve başkalarının dikkate almama açısından 2. Dünya Savaşı sırasında kıyımlar ile karşılaştırılabileceğini belirtmiş. Biz yapmıştık geçen hafta bahkanı, geçen evet. haftanın gelişinde Stalingrad'da. Halep üzerindeki hava saldırılarını bir an önce durdurulmasını da talep etmiş. Ve Halep ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki yardım görevlileri halka destek vermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama bunun daha fazla sürdürülemeyeceğini de söylemek isterim demiş. Ve diğer saldırılarda da Halep'in bombalanmasıyla da alakalı detaylara yer veren bir doğu çabayla haberini okuyabilmeniz evet. mümkün. Yani ilk yarım saatte çok zor bütün bunları sığdırmak tabii ama Suriye'de iç savaşta Birleşmiş Milletler'in sağlık konusundaki özel raportörünün tüyler ürpertici bir açıklaması raporu var. PURAS, birisi Dainius PURAS adında özel raportör. İç savaşın başından beri... ...269 hastane yok oldu demiş... ...kullanılamaz hale geldi. 269... ...hastaneden bahsediyoruz. Ve 757 de ...sağlık çalışanı yani doktor, hemşire... ...hasta bakıcı... ...hayatını kaybetmiş. Yani 800'e yakın, 750'nin üzerinde... ...sağlık çalışanı yok olmuş. Evet. El Cezire'nin haberi bu da. Yani bu... Halep'in doğusunda da sadece 30 doktor kaldığı gibi bir haber var. Başka bir haber rejimin kuşattığı muhaliflerin denetimindeki Halep'in doğu bölgelerinde bir haftada sadece bir haftada 444 kişinin hayatını kaybettiği. Evet. Var. 444'ü 7'ye böl. Haydi bir saniye çalın. Şey hafızama bir saniye ben hafızama atayım. 24 hatta. saatte Nerede ölen bir... sivillerin sayısı 85 ateşkesin sona ermesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı da 444 olmuş. Yani hakikaten e, ne diyeceğini insanın kesinlikle bilemeyeceği bir durumda. Kaçı kaça biliyordum efendim? 444 değil mi? 7'ye evet. Yani günde 63 63 kişi 63,5 kişi evet 63'ten fazla insan ölüyor günde. Yani Oh. Ya. Yeah. Neyse yine ben olmasam açık gazetede iyi haber olmayacak benim. İyi haberi de istiyorsanız yavaş yavaş da ilk yarım saatin çıkışını yapalım. Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra Rusya'ya da kimlik belgeleriyle yani pasaportsuz giriş gündemdeymiş. Evet. Mahmut Gür'ün haberine göre akşam gazetesinden okuyorum. Ankara-Moskova hattında başlayan temasların kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyormuş, bekleniyormuş. İkili görüşmeler sürüyor deniliyor. Ve Kuzey Kıbrıs ve Gürcistan'dan sonra üçüncü ülke olacakmış şey e, Rusya. Hmm. Çok iyi. Taz diye kısaltılan The Target Zeitung adlı gazetede Almanya'da Deutsche ile bir derleme yapmış e, basının ve Halep'te söz konusu olan insanlığın kurtarılmasıdır demiş. Bütün Alman gazetelerin ortak yorum konusu Suriye'deki şiddetin yeniden tırmanışa geçmesi zaten. E, yani şey e, hakikaten in, bir mikrokozmos terimini sık sık kullanmaya çalışıyoruz ama gerçekten Halep'te Yani Suriye'de özellikle de Halep'te insanlığın durumu çok özet olarak görünüyor. İdeolojik olarak benim umudum yok. Yani sosyal medyayı siz yakından takip etmiyorsunuz. Ben takip ediyorum ama bu Halep ya da Suriye'de olanları son bir hafta içerisindeki olanlara karşı tepki gösteren neredeyse Ee, sol liberal çevreden kimse yok gibi duruyor neredeyse bütün İslamcılar bir şekilde propaganda yayınlarını yaparak bu tepkisini gösteriyorlar ama gayet humanist bir tepki beklediğiniz kesimlerden bu konuyla alakalı en ufak bir tweet ya da Facebook paylaşımı vesaire görebilmeniz de mümkün değil. Haberlere baktığınız zaman da öyle aynı şekilde gazetelere baktığınız zaman internet sitelerine baktığınız zaman sadece orada yaşanmakta olan cihatçılarla Esad ordusunda Esad'ın ...ordusu arasındaki bir savaştan A, bahsediliyor. Geopolitik değil mi? Evet. Değil yani ama. Frankfurt'a, Elgemene Zeitung'a bakılırsa çok somut şeylerden bahsediyor. Variller, varil bombaları, yangın bombaları, misket mermileri, salkın bombaları, büyük tahrip gücündeki bombalar, İHA'lar... Yani vicdansızca ve sınır tanımayan yok et mazusu Suriye diktatöründen bahsediyorlar ama tam bir barbarlık bu ama öte, öbür tarafta da aynı şey var. Yani hakikaten... E, aklın hayalin alamayacağı Suriye'de bazı bölgelere insani yardım ulaşmaya başladığı gibi küçük haberler var iyi diyebileceğimiz haberler Euronews'dan ama Robert Kohler şunu yazıyor ya yarım milyon belki insan öldü ülkenin yarısı 10 milyon evinden yerinden yurdundan oldu ve dünyanın e, insafına terk edildi kimsenin ilgilenmedi diyor ve biz şöyle diyor Samantha Power'da mesela eee bu Suriye'yi suçlamadan önce Rusya'yı yani işte tabi biz ölüm yani hata olmuş olabilir biz de şeyden hayat kaybından üzüldüğümüzü de belirtelim diyor mesela orada Suriye ordusunda insanlar öldüğü zaman yani sonuç olarak şunu ıı, özetlemiş Robert C. Kohler'ın yazısında Common Dreams'de gördüm ben bu yazıyı Ee, şu anda e, harekete geçirilmesi gerekiyor diyor. Yani Mesela e, çok ilginç bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaş merkezi, vatandaş inisiyatifleri merkezi diye bir şey. Bir zamanlar e, bir girişimde bulunmuştu. Biz kaygılı Amerika'nın vatandaşlarıyız. Rusya'yı ziyaret etmekteyiz anlayış ve uluslararası ...gerginliğin azaltılması için peşindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye doğrudan saldırısından da vazgeçmesini istiyoruz. Ve şu anda dış politika artık gizli belgelerle yürütülecek bir şey değil diyor. Üç kelimeyle, iki kelimeyle başlar diyor. Ben üçü ikiye indirdim İngilizce'den. Öldürmeyi durdur Daha önce Bence böyle onları. bir savaşla karşılaşmış mıydınız? Yarım milyon insanın öldüğü, beş senedir devam eden ve yüz bin çocuğun tehlikede olduğunu söylendiği ve iki milyon kişinin aynı zamanda susuz kaldığı susuz bir savaş ka Hayır. savaşla karşılaşmış mıydınız? Bence hiçbir savaşla kıyaslanamayacak kadar vahim durumda ama bana mı öyle geliyor? Yani bu çok etraflı bir analiz yapma fırsatım olmadı ama... Gitti gider yani. Mültecilerin dramından hiç bahsetmiyorum. Kale Mülteci Kampı'nın da kapatıldığı haberi var. Bu arada da Türkiye'den de 10 ölü sayısı birden geldi. Şırnak'ta saldırı 6 asker hayatını kaybetti. Şırnak Van Karayolu üzerinde yol güvenliğini sağlayan askerlere açılan atış ve sonrasında çıkan çatışmada iki de asker yaralandı. Mardin'de de 4 asker hayatını kaybetti. P bombalı tuzakla 6 da yaralı var. Kan gövdeyi resmen götürüyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde President adlı motor yatta sahil güvenlik ekipleri 134 kaçak yakalamış. Peki bu haberin özelliği ne sizce biliyor musunuz? Bu President adlı geminin bu içinde 134 kaçak bulunan geminin 5 yıl önce e, eski başbakan Tansu Çiller tarafından kullanıldığı. Onun yatmış. Ne güzel. Şimdi içinde 134 kaçak varmış. Kaçak. Göçmen değil, mülteci değil, sığınmacı değil, kaçak. Habertürk gazetesinde yazıyor. Evet, peki. Şimdi ara verelim, devam edeceğiz. açık gazete. bir akşam şehrin aynalı gazinosuna ve aynaların içine Selim misalis gibi oturacağım önümde rakı dışarıda akşam akıntı kayıklar ve gelip geçen meyhanenin kapısından iki elini gözüne siper edip bakan birisi bu herif aşık diyecek saçları perişan dudakları mürekkep Hali bencileyin serseri bir kızı büyük bir sandal akıntının içinden çekip rakı kadehimle beni arama bırakacak diyeceğim. Bu akşam değil mi? Bir başka akşam seni alıp bir kocaman şehre götüreceğim. O şehirde toplar çoktan patlamıştır. Yıkılmıştır bildiklerim. Kocaman cepheleriyle borsalar, saraylar, kim bilir belki de mahkemeler, zindanlar masaldır artık. Onların kahramanlığı, onların merhameti, onların fazileti. Ezanlar, mevlütler, harpler, taburlarla kahramanlığı. Romanlar. Kafam alkolsüz, ellerim kelepçesiz. Seni bir akşamüstü Soturaki'nin gazinosundan, rakı kadehimle benim aramdan alıp altın akşamların, sarı çocukların tırmandığı kuşların öttüğü ve yemişlerin yendiği, hudutsuz ve çitsiz, perisiz ve cinsiz, kümessiz ve evsiz, aslı numarasız. İstasyondan inerilmez, seni metrolar başka, beni başka tarafa götürsün zarar yok. Yalnız gene böyle kumral akşamüstleri, yapayalnız kaldığım Kasım akşamları, broşuk manton, dağınık saçların, mürekkepli ağzın ve hemşire çehrenle, ayaklarını bir sandalyeye dayayıp, bana iki satır bir şey söyleyeceksin. Bugün ne yaptın? Çalıştın mı? İstersen sonra kalkar gezmeye gidersin. Bensiz. Sen bilirsin. <gülüyor> Sen bilirsin. Tuncel Kurtiz'in sesinden dinledik. Tam üç yıl önce bugün. Hayata veda etmişti, ölmüştü. Evet. Ve bu 1 Şubat doğumlu 1936 yani 80 yaşında e, idrak ediyor olacaktı eğer hayata veda etmeseydi. Eee bize gönderilen Serdar Ateşer'in de kaydettiği bir e, müziklerin kaydettiği bir ses kaydıydı. Sait Faik Abasıyanık şiirinde. Faik Abasıyanık şiirini Tuncel Tayanç Kurtiz oyuncu, aktivist, yönetmen, senarist, yapımcı ve en önemlisi de söylediğim gibi barış ve adalet peşinde geçmiş bir ömür. Tuncel Kurtiz de da bir gün aydın demiş olduk böylece. Hemen devam edelim. Bu Suriye'deki iç savaşın korkunç rakamları devam eden katliamın 444 kişinin öldüğü bir hafta içinde günde 60 küsur insanın hayatını kaybettiği, iki milyon insan susuzluktan kırıldığı, hastanelerin yok olduğu, otuz doktorun kaldığı yedi yüz elli yedi sağlık çalışanının öldüğü bir yerde Halep şehri yavaş yavaş ölürken gerçekten ölürken altı ay sonra ilk yardım geldiğini Cumhuriyet Gazetesi'nde görmek mümkün çok ender gazetelerde görülebiliyor. Elimizdeki gazetelerde benim Bakabildiğim, şöyle bir, birinci sayfalarına tabii bakıyoruz sadece, ee, hiç mesela şeyde yok, Hürriyet Gazetesi'nde yok, Bir Gün Gazetesi'nde de görmüyorum. Nasıl Bir Gün Gazetesi'nde olmaz yahu? Evet yok, İdlib'den getirilen cihatçılar Kilis'ten Suriye'ye sokuldu diyor ama. Yani yok. bir tek haber Suriye'yle yani, alakalı. Bu. Başka yani UNICEF'in yaptığı açıklamaya göre 300 bin çocuk tehlike altında ve sadece İdlib'den getirilen cihatçılar İdlib'e getirilen cihatçılardan bahsediliyor Hayır Suriye'ye ölüm yağmaya devam ediyor Bir tek Cumhuriyet'te var Sonra bakıyorum Hürriyet'te yok Milliyet'te yok ee, Ve Habertürk'te yok birinci sayfaları sadece ama içeride ve internet sayfalarından sorumlu değiliz bakacak zamanımız ve gerek de yok zaten bakmaya nasıl ezilenin yanında Sabah olabiliyor bu gazete peki gazetesi de yok sabahı şeyi anlıyorum akşamı vesaireyi anlıyorum da bir günde falan bu haberlerin olmamasını nasıl açıklamak mümkün editöryel hata mı humanist hatam mı bilmiyorum bir karışık durum var yani savaşın başlangıcından beri karışık bir durum var o zaman Evet, evet aynen öyle. Yok, burada da, Stard'a da yok. Yani işinin da elinde yok. gider. Akşam yok, Stard'a yok. İşi Yeni de... Şafak'ta var, itiraf edelim ki... ...önemli bir şekilde vermiş. 38 bin çocuk kuşatma altında diyor. Ee, kanlar içinde, yüzünde... ...kanlar olan bir küçük çocuk... ...fotoğrafıyla beraber vermişler. Dünya vahşeti seyrediyor diyor. Sadece Cumhuriyet ve Yeni Şafak gazetelerinde... ...bizim ölümüzdekilerden görebiliyoruz bu insanlık tarihinin en kanlı ve feci şeylerinden birini medya tarihinde bana kalırsa evet şimdi devam edelim ee, bu korkunç saldırıları da şey yaptık Kolombiya'da 52 yıllık savaşı resmen bitiren anlaşma imzalandı günün en iyi tek iyi haberi diyebiliriz buna ...Kolombiya hükümeti ve solcu fark örgütüyle 52 yıldır devam eden iç savaşı resmen sona erdiren tarihi anlaşmayı imzaladılar. E, 260 bin kişinin ölümüne 6 milyon kişinin de yerinden yurdundan olmasına yol açmış bir şeyden bahsediyoruz. E, bunları e, Ahmet İnsel'le bu önemli olayı konuşmaya başlayacağız. E, yani konuşmayı... Ya çalışacağız Clinton ve Trump arasında ateşli bir televizyon tartışması olduğunu da belirtelim. Trump'ın dinleyicileri olmadığı için, alkışlayanları olmadığı için biraz düşük tempoda bir söyle verdiğinden bahsediliyor. 100 milyon kişi izledi deniyor ve bu Amerika Birleşik Devletleri tarihinin gördüğü en büyük katılımla televizyon izleyicisiyle. İlk sorudan itibaren birbirini suçlamaya başlamışlar. Sen niye e-maillerini açıklamıyorsun, sen neye ödediğin vergileri açıklamıyorsun diye birbirlerine evet. girmişler. Chris Hedges'ın tabiriyle bu bizim e, kirkus maksimumumuz diyor. Yani Roma'daki özellikle çöküş dönemine giden yıllarda çok şaşalı şey var ya gladyatör dövüşleri evet. Arena'da ona benziyor diyor. Eğlendiriyor bir yandan da işte. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston'da, teksas'ta bir adam 9 kişiyi yaralamış ateşle. ...onu öldürmüşler... ...bu üçüncü saldırı oluyor... ...bir hafta içinde... 9 gün içinde pardon... ...Washington eyaletinde... ...bir shopping mall denilen... Işte ...alışveriş merkezinde olmuştu... ...beş kişi ölmüştü... ...onun sorumlusu da Arcan Çetin diye... ...bir 20 yaşında bir çocuk... ...şeyde bunalımdaymış... ...galiba... ...sevgilisi... ...eski sevgilisi çalışıyormuş orada... ...diye... Bir de 16 yaşında mause gereken olduğu söylenen bir kızı da öldürdükleri arasında dört kadın bir erkek öldürmüştü. Bir de 9 gün önce de 20 yaşında bir adam da Minnesota'da gene bir shopping center denilen alışveriş merkezinde 10 kişiyi bıçaklamıştı sonra öldürülmüştü. Dünkünde ölü yok fakat yani saldırgan öldürülmüş. Yani burada ilginç olan Bir hukukçu olması saldırgan silahla saldıranı Sence bu rahat silah taşımakla ilgili bir bağlantısı olabilir mi Amerika'da? Yani hukukun anlayışının değiştiğiyle de alakalı olarak bir şey, durum olabilir aslında. Ee, ama bir şeyi vermiş ama. Bıçaklı hukukçu. Ee, avukat bürosunda, hukuk bürosunda sorunlar varmış. Mali sorunlar ondan dolayı. Yok bozukmuş adam. Şota da bir şey olsa şimdi Türkiye Moody's kararından sonra. Yok, <gülüyor> Yo, Moody's kararından sonra gayet iyiymiş. İyiymiş. Ne çok Moody'se inat talep yağmış Hürriyet'in manşeti mi? Ne talep bu. yağmış? Bit pazarına. Hayır hazinenin dün yaptığı 3 borçlanma ihalesine 19,5 milyar Türk lirasıyla 2 yılın en güçlü talebi gelmiş. Dolar da önce 2.99'a kadar çıkmışsa da sonra 2.97'ye gerilemiş. Ama çok iyi. Kaç? üç kuruş mu? 5 kuruş mu? Daha, ayrıca daha bitmeden uluslararası 2 ödül de gelmiş. Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul'un 3. havalimanına 250 ayrı havayolu şirketi uçacakmış. Metroda şey, bağlıyorlarmış. Suriye şeyi yok. Bir de bu hayvan yemek ve küresel iklim değişikliği ile ilgili haberler yok ama bu bol var. Doğan Yayın ilkeleri çalışıyor takır takır. Arda var. Arda var. Topkapı Sarayı'nı kurtaracağız var. Bu önemli bir mevzu aslında. Evet ama bence vakit bulamayız. En önemli iyi haber de şu. Hollywood yıldızı Lindsay Lohan İstanbul Sultanbeyli'de Suriyeliler için açılan hastaneyi ziyaret etmiş. Gözyaşlarına hakim olamamış. Tekrar gelme sözü vermiş. Sultanbeyli'de mutlulukları. Evet. Iyiymiş. İşte böyle. Ee, şimdi bu ya yani Amerika'daki şeyi de şöyle tamamlayayım. Ee, yükselen bir e, durum var. Çok e, ülke çapındaki cinayet oranı %10,8'e yükselmiş. Ee, bu da e, uzun yıllardan beri görülen en yüksek oranmış. 1971'den beri e, bir yıllık yüzde artışı sıçramasıymış bu. 1971. Yani 30 45 <gülüyor> yıl. Değil mi? 46'ya geliyor. Eee pressages'da şey yazıyor yalnız. Polis e, öldürmeleri ...Faris'in cinayetleri durmayacaktır, durmasına imkan ve ihtimal yok diyor. Gerek Clinton ve Barack Obama bütün kariyerlerini bu hilehudayı hudayı e, yaymak için propaganda en önemli şeyleri diyor. Biz yoksullardan ve şeyden yanayız deyip ondan sonra büyük sermayenin hizmetindeler diyor. Tamam oradan şeye geçelim Türkiye'nin diğer durumlarına çok ilginç haberler var aslında. Deutsche Welle bakanlığın el koyduğu kayıtlar için dava açıyormuş. Hatırlıyorsun olayı değil mi gazeteci Mihkel Friedman'ın Deutsche Welle'nin Konflikt Zone adlı programı için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'daki binasında, bakanlıkta yani bakan, bizzat bakan Akif Çağatay Kılıç ile görüşmüş, hatta fotoğraflarını da yayınlamıştı. Evet. Sonra da el sıkışıp ayrılmışlardı. Friedman'la vedalaşarak odadan ayrılmış. Hemen arkasından da biri gelip bu kaydı yayınlayamazsınız demişti ve kayıtları da teslim etmeden bakanlık binasından ayrılamaz diyorsun diyorlardı. Deutsche Welle basın açıklaması yapmış. Video materyallerinin geri verilmesi talebiyle Ankara'da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmış. Çok heyecan verici. Aslında peki soruyu soruyorum. Hazır mısın? Evet. gün evet. Deutsche Welle mi kazanır, bakan mı kazanır? İyi olan kazanır bence. Top yuvarlaktır diyorsun. Aynen. Yani. Peki soru iki. Bakan sonunda aman senin kasetinde mi kaldık der mi? Verir mi? Hayır, kaset mi kaldı ya? Ne kaseti? <gülüyor> Hala kaset diyorlar. Peki. Şimdi şeyden devam edelim o zaman. Lahendekle devam edelim. Yeniden vize alması gerektiği gerekçesiyle Türkiye'ye girişine izin verilmeyen ve geri gönderilen eski Avrupa parlamentosu üyesi. Ve Türkiye Avrupa Parlamentosu Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı Joost Lachendijk Hollanda'ya döndü. Skip Hall havaalanında Amsterdam'da çok kalabalık bir gazeteci grubuna e, grubuyla karşılaşmış. Eve gitmeyi planlıyordum şimdi tekrar Hollanda'dayım fakat Türkiye'de olmayı isterdim demiş. Resmi bir bilgi edinemedim demiş. Yaşananların yasak bir gazeteye yazmış ondan kaynaklanabileceğini bilmek için spekülasyon uzmanı olmaya gerek yok demiş. Bunun yanı sıra şimdi kapatılmış bir üniversitede dün hatırlayamamıştım adını Süleyman Şah ya da Süleyman Şeyh Üniversitesi'nde ders veriyor. Orada da iki yıl ders vermiş olman bunlar not alınmış olmalı diyor. Ama Türkiye'de problemi olan ilk kişi ben değilim demiş. 2 saat bekletilmiş bir sürü Telefondan sonra özel bir vize olmadan Türkiye'ye giremezsin demişler Böyle bir vize almama gerek yok Ama tabi ki ben Türkiye'de problemi olan Ya da sınırda problem yaşayan ilk kişi değilim demiş Evine dönmeye çalışıyor e, Nevin Sungur Da belirtmiştir Tweetlerle bunu e, Fakat ilginç bir şey var Hollanda televizyonunda başka bir şey var Ee, yayın evine bir kitap teslim etmiş birkaç gün önce taslağını. Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı bir kitapmış. Ee, La Hendeik'in üyesi olduğu Yeşil Sol Parti ise yaşananlara tepki göstermiş ve Hollanda hükümetini Ankara nezdinde girişimde bulunmaya çağırmış. Hollanda ile de işler e, geriliyor ama e, kuvvetli bir şey var. Moody's konusunda herkes Moody's'i mahvettik diye konuşuyor. Hürriyet gazetesinin dışında sabah da kumpasçı Tuncay'ı şafakta bulduk falan diye bir yazı var. Ama Star'da Moody's'in notunu kırdık diyor. Akşam gazetesi de ekonomik kaos peşinde koşan Amerikan kuruluşuna piyasa tokadı. Moody's diye bir kelime oyunu yapmış. Moody's ne demek bilmiyorum. Moor diye. Böyle bir durum par. Şimdi eee bununla devam edecek olursak e, Türkiye'deki en tehlikeli mesleğin hangisi olduğunu sorsam sana? Radyoculuk demem. Ama medya dersin belki. E yani ikinci de. Ben onu sormayacağım. Bütün dünyada öyle zaten. Gazetecilik Türkiye'de de şu anda 122'den fazla gazeteci göz altında ve tutuklu yargılanıyor filan yazdıkları. Otobüs içeride... şoförlüğü tamam buldum. Evet. Hah tamam. Otobüs şoförlüğü. Çok doğru buldum. Aferin. Dün düşündüm bunu. Notunu veriyorum. Gazetecilikten sonra en tehlikeli iş otobüs şoförlüğü. E, üçüncü en tehlikeli iş ne peki? iş otobüs yolculuğu. He yani. Otobüs yol. İş olarak dediğiniz için hiç kafam karıştı yol şimdi dikenden aldığımız bir haber yolcu kendisini indirmedi diye seyir halindeki otobüsün şoförünü bıçaklamış AGM'ye girebilir miyiz lütfen AGM'ye başladık artık yani ben bir yandan başlayayım koca elinde oluyor o hadise inmek istediği yerde durak olmadı aslında haklı itirazda haklı bak Can inmek istediği yerde durak yok diye gitmiş otobüs şoförünü bıçaklamış <gülüyor> bu konuda mı haklı <gülüyor> <gülüyor> yani itiraz konusunda haklı. Ee, şimdi ha Habertürk'ün haberi bu. Dikenden aldık biz. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşiyor olay. İddiaya göre Yahya Kaptan Mahallesi'ne giren özel halk otobüsündeki yolculardan Osmanse yol çalışması nedeniyle güzergahını değiştirmiş. Bak hata burada. Yol çalışması nedeniyle güzergah değiştirilmiş ve Yenişehir Mahallesi Arda Sokak'a sapmış. O zaman da o yolcu demiş ki sürücüye "E beni indir o zaman burada." demiş. Madem böyle bir değişiklik var, güzergah değişikliği var. Hı hı. Ama durak yok burada demiş şoför daha de haklı olarak. Ama yolcu da haklı olarak demiş ki "Durak yok ama sen güzergahı değiştirdin, bilmem lazım." demiş. İndirmiyorum deyince o zaman seyir halindeki otobüsün sürücüsünü göğsünden bıçaklamış. Ve e, kullandığı otobüsü güçlükle bu durdurmayı başaran Sezer Ye, direksiyonun üzerine yığılmış. Zanlı Osman S'de otobüsten inerek Y'ye olarak kaçmış. Başka bir otobüse binmiş. Aynı sokakta yakalanmış sonra. Hı, binmemiş. E, ve e, yani... 23 Eylül'de ile saldırması üzerine araç kontrolden çıkmış. 4 arabayı altına alarak 11 kişinin yaralanmasına neden olmuştu malum. Oradan o tutuklanmıştı. Bu ne olmuş bilmiyorum şimdi. Şimdi serbest bırakılanlar sütununa geçiyorum. İzin verirseniz. Lütfen. Diye. Serbest bırakılanlar. Gece yarısı gözaltına alınan bebekli öğretmenler serbest bırakılmış. Bebeli öğretmen mi? Evet. Hımm bu şey yani e, mesela bebekle öğretmensen e, Bu da öğretmen tehlikeli bir şey saat 8 sıralarında evden çıktılar bizim 57 günlük bir bebeğimiz vardı diyor kocası ve 6 yaşında çocuğumuza eşimin 5 gün göz altında kalacağı ve avukatla görüştürülmeyeceği söylendi ancak bebeği olduğu için günde 3 kez bebeği emzirmeye götürebileceğimizi söylediler diyor kocası dikenden aldım. Ben dünden bu yana bebeği götürüyorum diyor. Bebeği terörle mücadele şubesinde bulunan avukat, görüşme odasına götürüp masanın üzerine bırakıyorum. Hı hı. Bebeği bırakıyorsun. Usul bu. Daha sonra çıkıyorum. Sonra eşim içeri gidip bebeği emziriyor. Görüşme yok ya eşiyle. Hı hı. emzirme Bebek masada böyle. Bebek masada. Emzirme işlemi bittikten sonra Gülizar'ı götürüyorlar. Sonra ben gidip bebeği alıp çıkıyorum. Böyle anlatıyor. Üç kez emzirme maalesef bebek için yetmiyor. Bu nedenle çocuğun çok acıktığı saatlerde götürmeye çalışıyoruz diyor. Bu arada bebek her getirip götürmede arabada sallandığı için emzirilen sütü kusuyormuş. Bu olayı duyan mahalledeki üç komşu kadında gönüllü olarak süt annesi olup yardımcı olmaya başlamış. Neyse akşam Aha. saatlerinde serbest bırakmış. serbest evet. Diyarbakır'da askere yemek vermeyip gözaltına alınan saniye ekti. 76 yaşında bir kadın gece saatlerinde serbest bırakılmış. Askere Su... yemek vermedi değil mi? Evet. Baya bildiğin ortaçağ gibi. Tü... Sen bizim şövalyelerimize nasıl kötü davranırsın Tü... diye. Aynen evet. Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddesine göre suç biliyor musun? Kaç? Bilmiyorum. Öyle Böyle... bir söylüyorsunuz ki. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen Asker, vardır. Askele yemek geriyiz, vermemek <gülüyor> suçu. Ondan sonra peki e, Bursa'da bir kadının şortlu kadının başına geleni biliyorsun diye tehdit eden erkek de serbest bırakılmış bunu biliyor musun? Hı -hı. Bursa'da Uludağ Üniversitesi istasyonunda metroya binen DK adlı bir kadın 50 yaşlarında bir erkek tarafından kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlediği gerekçesiyle Şortlu kadının başına geliyor. Geleni biliyorsun. Kes lan sesini. O nokta nokta nokta sözleriyle tehdit etmiş. Geldi yüksek sesle müzik dinleyen birine bunu söylüyor. Evet. Duymaz ki. <gülüyor> Zaten ne, neden serbest bırakılmış, hangi gerekçeyle onu biliyor musun? Halkı kim ve nefrete tahrikten değildir herhalde. Hayır, Geçen ben sefer kozyon tutuklandı. Ben kimseyi tehdit edip küfürlü konuşmadım. Sadece sözlü olarak tartıştık demiş hmm. ve serbest bırakılmış bu ifadenin ardından. Soru şu. Tehdit, küfür ve sözlü tartışma arasındaki fark nedir? Tek cevap istiyoruz. Hmm. Hmm. Durum bu. Hmm. Biri Z serbest bırakılıp biri bırakılıyor. Zihinsel hmm. engelli kadın üç kez tecavüze uğramış. Hamile kalmış mahkeme basit cinsel saldırı demiş. Sanık ahırda organ sokma ihtiyarı varken yapmadığından esasen organ sokma değil sürtünme yoluyla diyor mahkeme. Mahkeme kararı. Bu amaçla... Serbest ne? mi bırakılmışlar? Evet, evet serbest bırakılmış. Evet. Benim de tane serbest bırakılma Yok serbest mi? bırakılmamış. Ama bu. serbest bırakılmışlar köşesiydi. Evet bu yanlış köşe. Bittiyse şey evet, bitti. ben söyleyeyim. Denizli'nin Çivil Kırsalı'ndaki krala mahallesinde yaşayan Can Erdoğan isimli vatandaş geçen 23 Eylül'de küçükbaş hayvan sürüsünü otlatmaya götürmüş. Ardından bir minibüs gelmiş ve minibüsün içerisine 18 koyunu doldurmuş. Bir anda minibüsün kapısı açılmış bildiniz minibüs ufak bir minibüs. 18 koyunu apar topar atmışlar içine böyle çıtır çıtır çıtır diye. Bu şekilde ses çıkmaz muhtemelen konular atıldığı zaman ama neyse ardından da bu kişiler jandarma tarafından durdurulmuş, gözaltına alınmışlar. Sorgularının ardından serbest bırakılmış. Bir serbest bırakılma haberi, haberi buydu. Daha. Bir de Ulaştırma Bakanı Mehmet Arslan'ın bırakıldığı bir serbest bırakılma durumu var. İstanbul trafiğini çözecek yolu bulmuşlar. İstanbul trafiğini yoğun olarak hissedilen noktalarından biri olan Mahmut Bey gişelerinde serbest geçiş sisteminin hayata geçileceğini söylemiş. Ve OGS HGS ayrımı olmadığından şoförler zikzak yapmayacakmış. Bu şekilde de trafik yüzde rahatlama sağlayacakmış. Tamam budur işte kapattık. Açık Gazete, Magazin 2 Hazırlayanlar, Açık Gazete 2 Muzika <Sessizlik> Açık kastı. Ahmet İnselli Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın can. Evet, bunca kötü haberin arasında belki de iyi tek haber gözümüze çarpan Kolombiya'da 52 yıllık savaşı bitiren resmen bitiren anlaşmanın imzalandığı bir İstersen onunla başlayalım. Sonra biraz Clinton Trump evet. televizyon tartışmasına. Belki birazcık da İngiltere'de İngiltere'de işçi İngiltere, İngiltere, şey in partisi kongresine girelim. Kolombiya'daki e, e, dün imzalanan Kolombiya'nın e, sayfiye ünlü deniz E, turistik e, kenti Kartacena'da e, imzalanan anlaşma dediğimiz gibi e, yarım yüzyıllık bir e, savaşı e, sona erdiriyor. E, önümüzdeki pazar günü de bu anlaşmanın e, referandumla halk oynamasıyla e, kabul edilmesi bekleniyor. E, halk oynamasından evet e, çıkma ihtimali e, çok yüksek. Yüksek diyelim çok yüksek mi diyemeyiz ama yüksek. E, daha çok yüksek oylamaya katılım oranının belirleyici olacağını söylüyor gözlemciler. Bu anlaşma daha önce bir ateşkes anlaşması ile birlikte Küba'da Havana'da 25 Ağustos'ta ön olarak imzalanmıştı. Ardından fark örgütü yani Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri E, örgütü ki 1964'te kurulmuş başlamış e, gerilla mücadelesine e, bu örgüt ama e, Kolombiya'daki e, yegane gerilla mücadelesi veren örgüt değil. E, farkın kurulmasından sonra 4 ayrı biri daha Maoist tandaslı biri daha e, Küba tandaslı biri daha köylü hareketi eğilimli 4 e, ayrı bir e, gerilla hareketi daha başlamış. Onların içinde şu anda farkın yanında ELN olarak tanınan Ulusal Kurtuluş Ordusu hala mücadeleye devam ediyor. Onunla anlaşma sağlanmış değil. Fakat onların etki alanı dar. Ve onlar da bu imzanın dün imzalanan anlaşmayla referandum arasında bir çatışmasızlık saldırmasızlık ilan ettiler aynı zamanda şimdi bu anlaşmanın gerçekten son derece önemli ve eğer yürürse yürüme ihtimali yüksek gibi gözüküyor Çünkü fark yöneticilerinin çoğu bu konuda görüş Birliği içinde Eylül ayı ortasında Kolombiya'nın bir kentinde bir bir bir kentinde bir konferans düzenlediler. Bu barış görüşmelerinin sonuçları ve anlaşmayı değerlendirmek için bir açık konferanstı bu ilk defa ve bu konferansta ortaya çıktı ki çok küçük bir grup dışında şu anda fark içinde silah bırakma anlaşmasını ve onun tamamlayan 297 sayfalık bir anlaşmadan bahsediyoruz Ömer. Evet. Çok kapsamlı. Ee, bu anlaşmanın ve 8 bin civarında olduğu tahmin edilen fark gerillasının büyük çok büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edildiğini gösteriyor. Küçük bir grup direnmeye devam edebilir özellikle Panama sınırı tarafında onların da ya ELN gerillalarına katılmak ya da daha çok bu uyuşturucu ticareti trafiğini sürdüren... Çetelere katılma ihtimali e, olabileceğinden bahsediliyor. Şöyle bir e, şeyle bitireyim e, ilk girişi. E, bu e, anlaşmayı e, mümkün kılan e, ve gizli görüşmelere başkan seçildikten hemen sonra 2010'da başlayan Juan Manuel Santos ki ondan önceki 2000'li yılların ikinci yarısında Başkan Urube'nin İçişleri Bakanı olarak en fazla bu fark gelirlere karşı en yoğun savaşı yürütmüş kişilerden biridir. Şöyle bir cümle kullandı anlaşmanın olduğu imzalandığı sırada demokrasiye hoş geldiniz dedi ve arkasından Ee, mükemmel olmayan bir anlaşmayı e, mükemmel bir savaşa tercih edelim dedi Güzel bir cümle kurmuş. Evet bunu söyleyen e, Başkan. Başkan. Kolombiya Evet BBC'ye de şey demiş ben de onu ilave edeyim Juan Manuel Santos BBC'ye demiş ki savaş her zaman barıştan daha pahalıdır. Şefkatimizi başkaları için acı çekebilme kabiliyetimizi yani empatiyi e, yitirdik. 50 yıldır savaşan bir ülke birçok değerini yok etmiş bir ülkedir demiş. Tabii. tabii. Oldukça anlamlı ee, barış. Herkes bu görüş, zafer demiş. Bu, bu barış anlaşmasının e, sembollerinden bir tanesi de epey e, geniş bir e, ülke temsilcisinin e, katılmış olması, hepsinin beyaz elbiseler yere katılmış olması ve Birleşmiş Milletler'in... E, E, gözetimi altında, e, himayesi altında bunun e, ve ilk defa da Kolombiya sınırları içinde e, imzalanmış olması. Bugüne kadar olan görüşmeler, örneğin e, ateşkes anlaşması Havana'da imzalanmıştı. Bugüne kadar olan görüşmeler ya Norveç'te ya Venizyola'da ya e, Şili'de ya da Havana'da e, yapılmıştı. Bu sefer açıkça e, Kolombiya'da e, imzalandı ve e, bu e, fak gerillalarının e, şu andaki başkanı e, beyaz elbisesi gömleği içinde eee kodadı veyahut takma adı Timochenko olan Rodrigo Rondono eee kameraların önünde bütün televizyon kameraların önünde Kolombiya e, e, devrimci e, silahlı kuvvetlerinin e, genel e, kurmay başkanı olarak öyle kendisini tanıttı. Genel kurmay e, başkanı olarak e, bütün e, e, birliklerimize, herkese, kadın ve e, erkek herkese, bütün e, sabahçılarımıza e, bu e, kesin e, Ateşkesi yani e, kalıcı, e, geçici bir ateşkesi, kalıcı ateşkesi e, kabul etmeyi ve e, Dev, Kolombiya Devleti'ne e, karşı e, saldırmaya bu gece yarısından itibaren son vermeyi çağırıyorum dedi. E, arkasından da e, özür diledi, e, arkasından e, Kolombiya ordusuna bir mesaj yolladı. Bugün geçmiştekinden daha da fazla kıyas kabul edilmeyecek bir şekilde bu kadar kişinin ölmesini, bu kadar acının savaş nedeniyle yaşanmış olmasından pişmanız dedi. Daha doğrusu pişman kelimesinden ziyade pişmanlık kelimesi belki tam değil. Bunu, bunu acıyla karşılıyoruz dedi ve bütün yurttaşlarımızı kucaklamak istiyor ve yeni bir Kolombiya kuruluşu için çalışmaya başlamak istiyoruz dedi. Bu tabii şöyle bir tarafı var, Kolombiya gerillaları ne yapacaklar? Şimdi burada en önemli tartışma ve pazar günkü halk oylamasında hayır oyu vermek çağrısında bulunanlar ki 2010 öncesindeki Kolombiya Cumhurbaşkanı Uribe'nin başını çektiği bir muhalefet var. Halk oylamasında hayır oyu vermek çağrısında bulunanlar bu katil gerillalar cezasız kalacaklar. Bu kabul edilemez. Aslında tam öyle değil anlaşma. Çünkü bu kirli savaş sırasında bu savaş sırasında Savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemiş olan kişiler nürnün eğer nürnün suçlarını belki. kabul eder, suçlarını üstlenirler ve nedamet getirirlerse, özellikle suçlarını kabul ederlerse, anlatırlarsa 5 ila 8 yıl bir hapis cezasına çarptırılacaklar. Ama e, suçlarını kabul etmeyen ama mahkemeler tarafından suçlu bulunanlar ise 20 ile kadar hapis cezasıyla çarptılacak. Ama dediğim gibi e, savaş suçu ve insanlığa karşı suç e, için geçerli bu. E, ona karşılık e, devlete isyan, e, işte e, Kolombiya devletini e, bölmeye teşebbüs, e, terör e, örgütü şefliği, Veyahut uyuşturucu trafiğinden para kazanmak gibi suçları kapsamıyor. Onlar, onlar affı edilecek. Diğer taraftan fark gerillalarının bir siyasi partiye dönüşmesi ki bu da çok son derece önemli ikinci boyut. Siyasi partiye dönüşmesine izin veriyorlar. Hatta bunu geçiş dönemi hazırlığı olsun diye... 2018 yılına kadar yani bu e, referandumun kabul edilip uygulanmaya başlamasından itibaren 2018 seçimlerine kadar senatoda 5 millet e, diğer milletvekillerinin olduğu mecliste 5 sandalye e, ayırıyorlar fark gerillalarının oluşturacağı e, artık ne diyelim. Parti mi olup olmayacağını bilmiyoruz. Evet, çok ilginç bu, bir de şey. Bu ilginç evet. Hmm. Yani Şimdi... geçişte onlara bir e, siyasi alanda hemen var olma şansı da tanıyorlar. Evet. O bana çok e, çarpıcı Anlamlı. geldi. Anlamlı evet. Yani e, zaten e, hem e, Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği desteklemiş çok e, Avrupa Birliği hatta e, şeyi de terör örgütleri listesinden kaldırdığını açıklamış hemen birkaç Bu saat önce. Bugünzeden önce hemen e, kaldırdığı e, evet. terör örgütü listesinden farkı e, Amerika'da kaldıracağını belirtti. Amerika aynı zamanda Kolombiya'ya bir 354 390 milyon, milyon, milyon dolar evet mali yardım etti. Ben bir, bir de şeyi söylemek istiyordum. Ee, yani sembolik de hoş bir şey var. Mermiden yapılma bir kalemle imzalamış. Evet. Yani evet, de... yapılan ama en önemlisine geleyim şimdi bütün bunların yanında bu fark e, gerillalarının e, fark direnişinin e, isyanının başlamasına neden olan olay e, 1948'de başlayan iç savaş veya sivil savaş dedikleri e, Kolombiya'da. Bu da biliyorsunuz o dönemin liberal liderinin öldürülmesi ve esas itibariyle de bir toprak savaşı yani çok küçük bir topraklara sahip çok küçük bir azınlığın ...çok büyük bir köylü kitlesini topraklı köylerinden, topraklarından sürmesi ve buna karşı direnme hareketi. Yani fark önceden ve hala da bir köylü isyanı hareketi aynı zamanda. Ve Hüseyin de şey o zaman 52, 52 yıl değil, 68 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. İnanılmaz evet, bir 1948'den şey. beri devam eden bir savaşın e, bitmesi belki bir cephesiyle. Ama bu savaş zaten o yüzden de bu 292 sayfalık anlaşmanın... Kolombiya aslında bir kentli toplumu. Türkiye gibi bir şekilde. E, kentli nüfusun çok büyük ağırlık oluşturduğu bir toplum. Ama bu 292 sayfalık anlaşmanın çok büyük bir bölümü e, toprak reformu ile ilgili. E, 6,7 milyon yani 7 milyon kişiye yakın e, köyünden toprağından e, yerinden edilmiş insan var bu savaş nedeniyle. Bunların çoğu e, o civardaki büyük toprak sahiplerinin e, topraklarına el koyması, e, kendilerini e, Çeşitli çeteler tarafından e, korkutup kaçırmaları e, veya çocuklarının farka katıldığı için e, bu kişilerin e, paramiliter e, çeteler tarafından e, iktidarın da kısmen desteklediği paramiliter çeteler tarafından tehdit edilmesi ve şimdi bu kişilerin topraklarına dönmesi söz konusu ve Kolombiya e, e, farkın e, başkanı e, pardon fark namına görüşmeleri yürürken İvan Merkezin bu şey sırasında imza sırasında yolladığı mesajlardan bir tanesi fark kapitalist sisteme karşı mücadeleye devam edecektir ve en önemlisi tüm sosyal adalet için mücadelesi devam edecektir e, diyor. Tabi bunu gördüğü için de sağcılar bakın diyorlar. Bir isimli Twitter var bu bu çerçevede. Sağcı özellikle halk oylamasında hayır oyu vermek isteyenlere diyorlar ki bakın bakın fark hiç değişmemiş. Onlar hala solcular. Evet. Bunu gözlemle gördüm. Hiç Çok... değişmemiş. Bakın onlar hala solcular tehlikelidir diyorlar. Yani Abi, savaş ya devam diyorlar yani. E, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve tabi ciddi bir e, toplumsal eşitsizlik, e, gönül dağılımı eşitsizlik, mülkiyet dağılımı eşitsizliğinin üzerine e, oturan bir mücadele olduğu için de farkın bunu siyasal alana kanalize etmesi, e, Kolombiya'daki e, solun, e, sol partilerin, sosyal e, adalet e, talep eden, bunun için mücadele eden partilerin ve güçlenmesine sağlayabilir. Zaten e, fark üzerinde bu barış görüşmelerinin yapılması için baskı kuranlardan birisi de e, legal sol partilerdi. Çünkü bu farkın varlığının kendilerini e, sürekli terör örgütünü desteklemek, terör örgütünün yanında olmak, terör örgütünü yeteri kadar eleştirmemekle suçlayarak kriminalize edildiğini ve e, gerçek e, bir dünyanın en eşitsiz 10 ülkesinden bir tanesi Kolombiya. Evet e, bu arada Ve gerçek de... anlamda kendi sosyal potansiyellerini bu sosyal eşitsizlikler üzerinden oluşabilecek e, siyasal mobilizasyonu sağlayamadıklarını söylüyorlardı. Şimdi farkında siyasal alana, legal siyasal alana dönmesi, demokratik mücadele içine e, dönmesiyle bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Evet çok ilginç bir şey de ben ekleyeyim. Kolombiya e, yani hükümetle fark barışı arasında hmm. yapılan barışta sivil toplumun ve mağdurların baskısının önemli olduğunu söyleyen de Vicente Vay yes diye birisi evet. Türkiye'de Heinrich Böl Stiftung Derneği, Türkiye Temsilciliği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Derneği'nin Diyarbakır'da düzenlediği sekteye uğrayan barış süreçlerini canlandırmak konulu uluslararası yuvarlak masa toplantısında şeyi söylemiş yani. Ya benimlesin ya karşımda anlayışı gitti öyle oldu diyor. Ordunun şahin kanadı da asla barış istemiyordu. Ee, ve Mabazan'ın her terk edilişinde de basın farkı suçluyordu. Rahatlamak ve daha da güçlenmek için barış sürecini kullanmakla da suçlanıyordu. Şimdi hakikat komisyonu kurulacak, siyasi katılımın önü açılacak ve barış umudunu asla yitirmemek lazım demiş ve e, sivil toplumun ve mağdurların baskısıyla ancak olur diye de ilginç şeyler söylemiş yani. Cumhuriyetteki söyleşisi o bakımdan son derece ilginç. O aslında Fransız asıllı bir e, sivil toplum aktivisti. 10-12 yıldan beri e, Kolombiya'da e, çalışıyor ve e, kendisi bu görüşmeleri e, e, izleyen üçüncü göz konumundaki heyetin içinde yer almış. Evet çok ilginç yani bu noktada evet. Türkiye ile paralelik. veri vereyim e, biraz evvel söylediğim veriyi vereyim e, hatırlatayım. Kolombiya'daki tarım topraklarının yüzde kırkı e, tarım e, ün, ün, şeyin e, pardon e, ç, e, t, Kolombiya'daki toprak sahiplerinin e, yüz, binde dördü e, tarım topraklarının yüzde kırkına sahip. Ee, i̇nanılmaz Ve, bir şey. Ve çiftçilerin yüzde yetmişi sadece Kolombiya'daki tarım topraklarının %5'ine sahip. Ve bu 6-7 milyon e, yerinden edilmiş kişinin büyük bir kısmı dönmek de istiyor e, olabilir. Ve e, burada ciddi biçimde bir direniş olacak tabii ki. E, büyük toprak sahipleri tarafından. İşte bunun bir e, yeniden bir silahlı çatışmaya değil, siyasal kanala... E, kanalize edilmesi bu işin e, püf noktasını oluşturuyor. Başarılıp başarılmayacağı orada görülecek. E, Kolombiya'daki durum hakikaten son derece ilginç. E, ve önemli. E, evet. e, i̇zlemeye devam edeceğiz. Pazar günü de umarım geniş bir katılımla e, bu barış anlaşması durduracak. E, kabul edilir ve arkasından da daha hiç olmazsa Kolombiya'dan daha iyi haberler gelir. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi çok ağır bir bedel ödenen bir bir savaştı bu. Evet. Şimdi istersen oradan... Örnekle teşkil etmesini dileriz başkalarına. Evet aynen özellikle, öyle. Özellikle eski bir Salvadorlu gerilla Joaquin Villalobos'un Bu e, Barış'la ilgili söylediği e, bir güzel cümleyi okudum. E, Barış e, cennete e, varmamıza e, izin vermiyor belki. Fakat muhakkak ki cehennemden çıkmamızı sağlıyor diyor. <gülüyor> Aynen öyle. Çok ilginç bir şey. Peki az bir süre kaldı ama evet e, bir şey de papla olan e, görüşme dünkü tartışma il kiydi iki tane daha olacak seçimlerden önce Genel kanaat e, Hillary Clinton'ın bayağı ciddi biçimde e, üstün e, gözüktüğü yönünde. Zaten Donald Trump'ın e, çevresi, e, Donald Trump hemen tartışma sonrasında e, bana e, bozuk mikrofon verdiler. O yüzden iyi konuşamadım demiş. İşte bu her şey mümkün e, komplo teorilerinde. Ve Donald Trump çevresindeki e, düşünce kuruluşları, e, sosyal medya... Ee, bu e, tartışmayı televizyon tartışmasını yöneten Lester Holt'un çok taraflı olduğunu Donald Trump'a çok soru sorduğunu söylemiş ki ben e, mümkün olduğu kadar bu, bu buçuk saatlik şeyi bu sabah izlemeye çalıştım. Aslında öyle değil. E, gayet e, yerinde sorular soruyor. Donald Trump cevap vermediği zaman o soruyu yeniden tekrarlıyor ve onun e, yanıtlamasını zorluyor. Ama sizin söylediğiniz yanlıştı. Donald Trump bakın doğrusu budur falan gibi bir şeyler yapmıyor. Zaten o, o öyle bir şey yapmaması da oyunun kuralı olarak iki taraf tarafından söylenmiş. E, Lesnar Holt'un sorduğu soruların çoğuna Donald Trump çok kaçamak cevaplar verdi. Clinton ise daha e, sakin, daha güvenli e, Kendinden emin, bilgili, daha dosyalara hakim bir e, yönetici konumdaydı. Donald Trump zaten şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki e, Hillary Clinton çok iyi konuşuyor ama bu çok iyi konuşması pek bir işe yaramıyor. Hiçbir zaman bir eyleme dönüşmüyor dedi. Hillary Clinton'da bu aşağı yukarı 40. dakikada falan oldu. Hillary clinton'da hemen karşısında şey dedi. E, beni bu tartışmaya hazırlamakla... E, hazırlanmış olmakla eleştirmişsiniz, eleştiriyorsunuz dedi. Ben dedi bu ve başka birçok şeye hep iyi hazırlanırım. En önemlisi de neye hazırlanıyorum biliyor musunuz? Başkanlığa hazırlanıyorum dedi. Bu aynı zamanda sen konuşuyorsun, laf ediyorsun, doğru cevap vermiyorsun. Ciddi bir başkana adayısı değilsin demekti. Ondan sonra zaten Donald Trump çok savunmadaydı dayıdı. Ve ve ve ...şeyi e, genel kanaat... E, ...görüldüğü kadarıyla... E, ...şöyle... ...Donald Trump e, şöyle bir... ...bunu Foren Polisi'nin bu sabahki tweetlerinde okudum... ...Donald Trump... E, sizi, ...Amerikalı seçmenlere şu, şu mesajı veriyor... ...sizi güvende olduğunuz... ...hissini kim verir... ...hissini kim verir... ...Eleri Clinton verdiği mesaj veya... E, ...sübliminal mesaj diyeyim belki... E, ...belki ona... Sizin güvenliğinizi nasıl sağlayabilirim? Evet. Yani dolayısıyla biri bir imaj ve his üzerine diğeri daha somut e, proje iş üzerine e, yürütüyor. Ve e, Hillary Clinton ilginç bir yanıtı da vardı. E, Donald Trump e, Hillary Clinton'un e, fiziki dayanıklığı başkanlığa kaldırmaya yetmez... İşte, ...Suudi Arabiler, Arabistanlılarla... E, ...görüşmek yapılacak... E, ...biliyor musunuz Japonlarla görüşme yapılacak... ...falan gibi... ...sanki bu ilk defa oluyormuş gibi... E, ...bir şey söyledi... ...Hilalik Kripto'nu da çok e, rahat bir şekilde... E, ...bilmiyorum siz biliyor musunuz ama... ...yüz on iki ülkede yıllarca... ...barış görüşmeleri... E, ...rehinlilerin... ...serbest bırakılması için... E, ...görüşmeler... ...parlamentonun de on iki saat... ...aralıksız e, soruşturma... Ve bütün bunları yapmış bir kişi olarak herhalde başkanlıkta e, bundan daha fazlasını sizin yapacağınızı zannetmiyorum dedi. E, Trump'ın da orada biraz suratının ekşidiğini gördüm doğrusu. Evet, ya yani Amerika Birleşik Devletleri seçim Ama muhabirimiz olarak bu şey, bilgilere de teşekkür ediyoruz. şey daha var ve unutmayalım ki bu bu münazarada veya tartışmada kaybedecek olan esas... Hillary Clinton'dı. Çünkü Donald Trump yükselişteydi. Dolayısıyla biraz Donald Trump'ın rahat, fazla rahat davrandığını söyleyebiliriz. Bundan sonrakilerde artık puan kaybetme riski olan Clinton olacak. Dolayısıyla Donald Trump'ın Daha e, saldırgan veya daha e, aktif e, kaybedecek konumdaki kişi davranışını e, ele geçirebileceğini düşünebiliriz. Bu Obama'da son 2012 seçimlerinde ilk de çok başarısız olduğunu söylemişlerdi ama sonra ikinci, ikinci ve üçüncü e, tartışmada e, toparlamıştı. Dolayısıyla Clinton sadece belki bu Trump'ın şu andaki yükselişinin önüne bir set çekti. 100 milyon kişi dediniz. Evet, öyle geçmiş. bir şey tahmin ediliyor. Kesin değil ama ilginç bir şey. Evet. Tamam. Bir de bu Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimindeki Birleşik Krallık'taki İngiliz <gülüyor> İşçi Partisi'nin kongresinde Corbyn geçen sefer %59'la seçilmişken şimdi ne hediyesi %62 Evet. E, partüylerin 162'sinin oyuyla seçildi ve partüylerin de %70'inden biraz daha fazlası galiba seçimlere katılmış başkanlık seçimine. Evet her kategoride üyelerde kayıtlı destekçilerde ve sendika temsilcilerinde de yani evet, kayıtlı oy veren üyelerin %59'unu, kayıtlı seçmenlerin ne destekçilerinin %70'ini Ve Affiliated Sporters deniyor. Onun da yüzde altmışını almış. Yani bunu basına rağmen muazzam bir zafer olduğunu basına yazanlar. Basına ve şunu da belirtelim. Basına ve e, İşçi Partisi'nin e, milletvekillerine rağmen. Evet milletvekillerinin büyük çoğunluğu, çoğunluğu korbine. Korbine, karşı, e, korbin'e karşı kampanyayı yürütenlerin başında da Londra Belediye Başkanı Ham geliyor. Evet ee, ve nelelkin nokta da biliyorsunuz e, işçi Partisini e, yeni işçi Partisi e, yönüne çeken e, ilk kişilerdendir de nokta o da aynı şekilde e, bu işçi Partisi için çok e, parlak bir e, dönem e, değildir e, demiş e, İşçi Partisi içinde bir establishmentla seçmen taban arasında bir e, çekişme ve görüş ayrılığı olduğunu söyleyebiliriz Evet ama yani hakikaten bir mucizeye benzer bir anıtsal zafer diye yazmış mesela bir Cory Doctor of Boeing Boeing diye bir sitede takipçi var. Evet. Yani sabotajdı kendi partisinden ve Britanya basının da onu küçülsemek. E sol basın, hani sağ basından. Basında, basın evet. falan bekleriz ve Guardian'da. Guardian, evet. evet. Yani Hala Guardian, Anuşka Aslan'a şey yazmış mesela. Yani büyük bir şey işte zafer kazandı ama öfke devam ediyor. Şimdi daha büyük bir seçim testine tabi kılınacak diye yazmış ki artık bu kadar taraflı bir karşıtlık da az görülür yani. Neyse. Evet Nelti nokta şey demiş. Galiba demiş ben ömrüm sonuna kadar İşçi Partisi'nin kendisi 70 yaşlarında olması lazım. Ömrüm sonuna kadar İşçi Partisi'nin eee iktidara geldiğini artık galiba göremeyeceğim demiş. Evet ama seçmenler böyle seçiyorlar işte. Ve aynı zamanda hiç olmazsa tabii neyse onu sonra daha uzun konuşuruz bu Brexit e, görüşmeleri. Evet gibi. evet muhakkak konuşmalıyız zaten. Peki yani çok Peki, teşekkür, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Can yok bugün e, ama konuğumuz var. Tamer Demiralp ile Profesör Doktor Tamer Demiralp ile beraberiz. Ve bu nörobilim e, dizisini e, yavaş yavaş sona erdirmekteyiz. E, konuğumuz o. Siz tanıtımını e, yapar evet. mısınız? E, tabii memnuniyetle. Beyin bilimleri ve beyin görüntüleme serisine Maritay'ın sonunda başlamıştık Ankara'daki Ulusal Sinir Bilim Kongresi ile birlikte. Bir hayli değişik konulara değindik. Yaklaşık 10 programlık bir dizi oldu. Bu teknik olarak aslında bu dizinin son programı ve beyin bilimlerindeki en son heyecan verici yeni gelişmelerden, üç değişik makaleden bahsedeceğiz. Ee, teknik olarak son program dedim çünkü bunun ardından bir tane de bir bonus program yapacağız ve e, interdisipliner bir şekilde beyin bilimlerinin nanoteknoloji ve e, yapay zekaya e, olan e, ilişkisini, yapay zekayla olan ilişkisini e, Sabancı Üniversitesi'nden Volkan Özgüz'le konuşacağız. O şekilde sona ermiş olacak. Evet. Yaklaşık 10 e, programda sürdürdüğümüz bu seride e, iyi kötü beyin bilimlerinde ne oluyor? Beyin görüntülemenin uygulamalarıyla şimdiye kadar neler öğrendik? E, bunları bir hayli özetlemiş olduk. E, afaziden e, Alzheimer hastalığına, e, şizofreniden otizme kadar e, gerek nörolojik gerek psikiyatrik e, hastalıklardan söz ettik. Beyin görüntülemek ve e, kullanılan yöntemlerden bahsettik. E, bugün de konuğumuz Tamer Gönürelp ile e, üç önemli e, yazıdan bahsedeceğiz. E, iki, bu makalelerden iki tanesi çok yeni çıktı birkaç ay içinde. 2016 e, makalesi ikisi de. Bir tanesi kuşku uyandırıcı bir makale. E, fonksiyonel E, manyetik rezonans görüntülemeyle yapılan e, çalışmaların içinde bir hata olduğunu yönetiriyor ve son 15 yılın çalışmalarının bir çoğu çöpe gidebilir gibi çok iddialı bir e, e, önermede bulunuyor. E, i̇kinci e, yazı Nature dergisinde çıkmış olan e, ve beyin bilimlerinde büyük ihtimalle bir mühenk teşkil edecek yeni ve yüksek çözünürlüklü bir beyin haritası uzun yıllarda süren çalışmanın sonucunu rapor eden bir makale üçüncü olarak üstünde duracağımız yazıysa bir anlamda bu iki makaleye de cevap veren önemli bir kapsamlı bir çalışma Değil görüntülemede e, değişik tekniklerin ne şekilde kullanılabileceğini e, ve belki bu ilk makalede e, söz edilen kuşkuların ne şekilde giderilebileceğini e, bir parça anlatıyor. E, Kurnumuz sanayi demirat daha önce de e, konuk olmuştu. Açıklardır da Açık bilinçte e, dinleyenler hatırlayacaklardır. İstanbul Tıp Fakültesi e, fizyoloji, ana bilim dalında... E, Profesör Doktor, ee, yaklaşık iki sene önce e, Mayıs ayı 2014'te İstanbul Üniversitesi'nde Hulusi Beşek Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı içinde yeni bir e, nörobilim görüntüleme birimi e, hizmete açılmıştı. Bu e, bir fonksiyonel MR cihazının E, alınması ve e, işlevsel hale getirilmesiyle e, mümkün olmuştu. E, bunun bir anlamda e, kutlamasını yapmıştık Tamer'le. Çünkü e, Tamer Demirelp'in e, öne düşmesiyle e, bunların hepsi mümkün oldu. E, belki e, Tamer olmasa hala İstanbul Üniversitesi böyle bir e, görüntüleme cihazı olmadan çalışıyordu. E, araştırmalarını sürdürüyor olacaktı. Ben de kişisel olarak şunu söyleyebilirim. 5-6 sene öncesine oranla baktığım zaman bu senekisinin bilim kongresinde mesela pek çok yeni çalışmanın başlamış olduğunu bunların da hepsinin bu nörbilim görüntüleme merkezinin açılmış olmasıyla mümkün olduğunu görüyorum. Çok sevindirici bir şey. Türkiye'de Bilim çalışmaları için tarihi bir an e, demiştim. İki sene önce e, öyle olduğunu şimdiden e, tanıtlamış vaziyette. E, hoş geldin sana Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk Güven. teşekkür eder. Çok teşekkür eder. Ee, ee, güzel tanıtım e, için de çok başlayalım. teşekkür ederiz. Bu üç içine de bir parça değinmek istiyoruz. Biraz ha. da vakit kalırsa en sonunda aslında sizin laboratuvarda... E, Pek çok öğrencimizin yeni başlattığı çalışmalar var. Bir kısmından da başar bilgi konuk olduğunda hmm. e, iki ay kadar önce bahsetmiştik. Ama önce e, bu e, iç gelen Anders Ekman ve ekibinin yaptığı aslında 3-4 e, senede bütün bu şikayetlerde bulunuyorlar. Fakat hmm. e, burada e, bu Proceedings of the National Academy of Sciences'ın gibi çok bir dergide e, bu makaleyi yayınladılar. E, Ulusal Bilimler Akademisi e, de e, ve e, false positives diye bir şeyden bahsediyorlar. Hatalı, olumlu sonuçlar e, olduğundan e, fonksiyonel MR çalışmalarında ve bu e, hataların neredeyse %70 oranında bulunabildiğinden hmm. e, çok Endişe verici sonuç da olabilir. Ne şekilde anlamalıyız, yorumlamalıyız? Biraz bu çalışmadan bahsederek başlayalım istersen. Tamam. Aslında provokatif, sert bir çalışma hakikaten. Bu bu kadar önemli bir dergide yayınlanma fırsatı bulması da... ...aslında araştırmacıların bu alanın önde gelen isimlerinden olmasından kaynaklı. Senin de bir iki ay önce veya bir ay önce paylaştığım bir blog üzerinde bu araştır bu yayını yapan kişilerle aslında hedefi olan yazılımları hazırlayan gruplar arasındaki tartışmaları da biraz izleme imkanımız oldu. Ee, aslında belki yani son şekliyle 28 Temmuz'da bir e, düzeltme de yayınladılar e, şeyde. Hmm. Şu andaki şekliyle derginin başına kısa bir düzeltme yer alıyor. Ve bu düzeltmede özellikle şu şey vurgusu 40 bin efemeral çalışmasının e, soru işareti oluşturduğu lafının yerine çok sayıda efemera çalışması gibi bir şeyi kullanmayı tercih etmişler. Zannediyorum bu karşılıklı tartışmaların sonucu olarak böyle bir uzlaşı noktasına doğru ilerlenmiş oldu. Ama tabii önemli bir e, soruna işaret ediyor. Aslında metodolojik olarak da çok... Sağlam bir çalışma, dinlenim durumu sırasına kaydedilmiş fonksiyonel MR görüntüleri ve bu herkese açık olan veri tabanlarından alınmış verileri alıp bunlara sanki bir deney varmış, bir ödev varmış gibi davranarak yaygın kullanılan algoritmaları kullandıklarında bir takım pozitiviteler saptıyorlar. Tabi burada parametrelerin seçimi önemli bir nokta yani bu yazılımların çoğu. Bir takım parametreleri değiştirme imkanı veriyor kullanıcıya. Biraz daha esnek parametrelerle gidildiğinde bu hata oranı daha belirginleşiyor. Daha sert davranıldığında hataları azaltma imkanı var. Aslında belki de bir multidisciplinarite problemini şey yapıyoruz burada, izliyoruz gibi geliyor bana. Yani beyin görüntülemesi dediğimiz zaman çok hem mekansal hem de zamansal rezolüsyonu olan, Güçlü bir metodolojiden bahsediyoruz. Yani fonksiyonel MR'da işte çok sayıda 200 bine yakın Voxel'den, hacim biriminden eş zamanlı sinyaller alıyoruz. Gürültü problemleri var bunun içinde. Ama daha önemlisi şu tabii bu özellikle bize lokalizasyon konusunda çok iyi fikir verdiği için insanların iştaha kabararak işte yerelleştirme yapmaya kalkıştıklarında 200 bin tane hacmin her biri için istatistik yaptığınızda hani zarı altı defa attığımızda altı gelme ihtimali nasıl bire yükseliyorsa burada da bir çoklu karşılaştırma problemiyle karşı karşıyayız. Bu sorunu çözmek için istatistikçiler daha çok matematik birikiminden gelen aslında bu işte FSL veya SPM istatistik parametrik haritalama yazılımını hazırlayan ekipler kendi... Matematiksel algoritmalarıyla buna bir çözüm bulmaya çalıştılar ve bir takım varsayımlara dayalı olarak bu çoklu karşılaştırma problemini çözmeye çalıştılar. Bu makalenin dile getirdiği aslında orada yapılan varsayımların bir kısmının o kadar da tutmadığı. Hmm. E, dolayısıyla bu varsayımları tekrar gözden geçirmek gerektiği ve mümkünse aslında parametrik değil de daha non parametrik. işte istatistikte de genel olarak belli dağılımları varsaymayan e, türden yöntemlerin kullanılmasıyla daha güvenilir sonuçlara ulaşılabileceğini söylüyor. Ama şey kısmı hakikaten e, ne diyelim, sarsıcı tabii. Yani çok büyük sayıda çalışmada e, bu tür hatarın olması. işte demin söylediğim multidisplinarita problemi aslında bu bağlamda önem kazanıyor herhalde. Öyle bir alanda çalışıyoruz ki artık. Yani bundan bir 15-20 yıl önce biz kafaya üzerine yapıştırdığımız 20 tane elektrodun verdiği EG sinyallerini bakarak beyinle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Mekansal veri zenginliği yoktu. Orada bile çok zorlanıyorduk. Şimdi 200 bin Voxel'den gelen zaman serilerine baktığınız zaman şey kaçınılmaz oluyor artık. Yani burada bir matematikçinin işin içinde olması gerekiyor. Ama o matematikçi ekibin oluşturduğu, belki gerçek bir multidispliner araştırma ortamında biyologlarla, nörobilimcilerle, nörologlarla bir arada oluşturduğu algoritmalar yayınlanıp piyasaya verildiği zaman, insanların kullanımına sunulduğu zaman bunu bilen de kullanıyor, bilen bilmeyen de kullanıyor. Yani Temel problem daha çok bu gibi gözüküyor. Bu yazılımları çok iyi kavrayamadan kullanan ekipler aslında oldukça vahim hatalara yol açabiliyorlar gibi düşünmek mümkün. Ben bir şey küçük bir teknik soru sormak istiyorum. Yani dinlenim durumu dediniz mesela Hı -hı. ya da hacim. Ve gürültü gibi e, spesifik kavramlar. Bunları birer cümleyi açarsanız dinleyicilerimiz benim için de daha iyi olacaktır. Yani, yani bu efemeri e, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme literatürü başlangıçta ödev koşulunda beyinde aktiflenen veya aktivitesini arttıran bölgeleri ölçmeye dayalı olarak başladı. Bunlara Hı. ödeve dayalı fonksiyonel emeri çalışmaları ne diyoruz. Ne demek ödev? Ödev dediğimiz bu bir e, kognitif bir ödev olabilir. Bir zihinsel ödev olabilir. Basit bir uyarım da olabilir veya belki bir motor hareketin gerçekleştirmesi. bir Beyne bir işlev, yüklüyor. beyne bir işlev yüklüyoruz. O işlevi, <gülüyor> evet. İşlev, beyin gerçekleştirmesi sırasında aktivitesini değiştiren bölgeleri görüntülemeye yönelik hmm. olarak başladı. Hmm. Daha sonra zaman içinde şu da gündeme gelmeye başladı. Peki Beyin hiç böyle bir spesifik e, işlevi yerine getirmiyor iken. Yani bizim verdiğimiz bir ödevle meşgul değilken ne oluyor diye bakan insanlar olmaya başladı bu sinyallere. Ki daha önceki elektrofizyoloji literatüründe de bu hakimdir. E, dinlenim durumu veya spontan veya işte süre giden aktivite dediğimiz aktiviteleri ölçmek. Ve şunu saptadılar yani aslında spesifik bir ödevle meşgul değilken de beyin Belli beyin bölgeleri kendi aralarında korele bir aktivite içindeler. Paslaşıyorlar. Paslaşıyorlar. Bu paslaşmanın fonksiyonel anlamının ne olduğunu henüz çok iyi çözemedik ama şunu görebiliyoruz. Bu paslaşma patenlerine baktığımız zaman birbirleriyle korele olan patenlere baktığımız zaman hakikaten fonksiyonel anatomiye uyumlu patenler ortaya çıkıyor. Yani ne bileyim görme korteksi kendi içinde sürekli bir koherent aktivite üretiyor veya işitme korteksi. Somatomotor korteks vesaire. E, hacim derken neyi kastettiğimde? Hacim derken kastettiğimizde sonuçta beyin bir yani MR metodolisi 3 boyutlu dokudan gelen sinyalleri ölçmeye dayalı. Dolayısıyla aslında beynin 3 boyutlu yapısını görüntüleyebiliyoruz. Hı. Anatomik olarak da fonksiyonel olarak da. Bunu yaptığımız zaman tabi bir takım e, elementer parçalara ihtiyacımız var. Nereden gelecek sinyal? Belli büyüklükteki bir küpten gelecek. Örneğin iki Kenarları 2 mm olan bir kübün içinden gelecek. Bu hani pikselin 3 boyutlu bir şekli hı hı. gibi düşünebiliriz. Voxel veya hacim birimi dediğimiz zaman. Tamam çok teşekkür ederim. Ben de e, bu false positive ne olduğunu bir e, örnekle hemen açıklamaya çalışayım. E, diyelim bir süpermarketin kapısında bir sensör var ve insanlar yaklaştıkça kapıyı açıp e, sonra kapıyor. Bu sensörün belli bir hassasiyet e, eşiğinde kurulmuş olması lazım. Çünkü mesela bir kedi geçtiği zaman açılmasını kapı istiyorsunuz. Ama bir çocuk yaklaştığı zaman kapalı durmasın, açılsın istiyorsunuz. Bir kedi geçtiği zaman kapıyı açıyorsa eğer bu sensör orada bir false positive var. Bir hatalı olumlu yani olumlu bir şey yapıyor. Açıyor kapıyı fakat aslında açmaması gereken durumda. Ama bir çocuk geldiği zaman açmıyorsa da o zaman da bir false negative'den bahsedilir. Bir hatalı olumsuzdan. Açmıyor açması gereken yerde e, ve yanlış yapıyor. Bu anlamda hatalı olumlu e, beyinde e, bu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle e, aslında bir şey ifade etmeyen ya da olmayan e, bir sinyali varmış gibi görmek. Evet. Bu e, Anders Ekman ekibinin yazısı da e, %70'e varan oranda hatalı olumlu sinyaller bulunduğunu şimdiye kadar e, e, özetledikleri çalışmalarda böyle olduğunu iddia ediyorlar. Tabii şunu söylemek önemli. Bu e, %70 oranında çalışmaların içinde e, herhangi bir olumlu hatalı e, hatalı olumlu sinyal bulmuş olmak çalışmaların e, çalışmalardaki bütün olumlu sinyallerin %70'inin hatalı olduğunu göstermiyor. Ee, bulunan hatanın ne boyda olduğu, e, bu, bu sinyalin e, çalışmayı çökertecek bir hata içermediğini de e, bilmiyoruz. Bu anlamda da belki çalışmanın yarattığı sarsıcı, sansasyonel etkiye e, oranla e, o kadar e, sarsıcı bir durum söz konusu olmayabilir. Fakat herhalde şeyden bahsetmek lazım. Ee, biraz da e, dalga geçmek için yazılmış bir yazı var 2010 e, senesinde. E, Journal of Serendipitous and Unexpected Results diye aslında galiba var olmayan ama varmış gibi gösterilen bir dergi. E, beklenmeyen ve Tesadüfi e, Sonuçlar e, Dergisi'nde yayınlanmış. Fiyan Bennett ve e, arkadaşları tarafından. Ee, ...bir ölü somon dalının beyni üstünde yapılmış bir çalışma. <gülüyor> ee, bu çalışmayla ilgili kısa bir özeti de aslında ileride e, konumuz olacak. Doktor Çağrı Yavgın açık bilim sitesinde yazmış. Ben onu Twitter sayfamızdan duyuracağım. Ee, bu çalışmadan kısaca bahsetmek ister misin Tanrı? Konuşabiliriz tabii. Aslında... E... Farklı anatomik görüntüleri cihazın kalitesini, görüntü kalitesini ölçmek için değişik objeler koyuyorlar. Yani fantom olarak o sırada... Hay Hayalet bir ya. Evet yani bu aslında gerçektendeki böyle kötü bir sonuç çıkartmak için kasıtlı yapılmış bir şey değil. Bu bir postdoc doktora sonrası araştırmacı UCSD'de çalışan Craig Bennett... E Kontrastları olan bir obje ne olabilir diye düşündüklerinde işte somon balığı kılçıklarıyla falan hani enteresan gözüküyor. yani Anatomik duyarlılığını görüntülerin ölçmek adına bunu kaydediyorlar. Sonra bu bir kenarda duruyor bu data. Sonra bir zaman sonra ya işte biz bu fonksiyonel görüntülerle ilgili bir kritik bir şey yapsak yani bir işte pozitif ihtimallerini değerlenecek bir analiz yapsak dediklerinde akıllarına geliyor. Böyle bir kaydımız vardı diye ve dönüp baktıklarında Şu ortaya çıkıyor. Yani o sırada aslında bu herhalde işin komik tarafı. Kayıt sırasında her ne kadar e, anatomik görüntü kalitesini ölçmek için yapsalar da bir yandan da bir sosyal kognisyon çalışmasının resimlerini gösteriyorlar e, ölü somon balığına. <gülüyor> Ve oradaki kontrastlara baktıklarında işte farklı sosyal durumlardaki itici veya çekici koşullardaki resimler karşısında balığın beyninin aslında bir aktivite farkı gösterdiğini ortaya koyuyorlar. <gülüyor> Ölü balığın. <gülüyor> Çok ilginç. 2010 yılında da bunu yani olarak yayınlama şansları olmuyor ama OHPM'den en büyük bir şey var. Organization for Human Brain Mapping toplantısında sunuyorlar. Bayağı bir yankı uyandırıyor. <gülüyor> evet. Etkileyici. Evet. Yani bu tartışmayı belki şöyle bitirebiliriz. E, beyin görüntülünü yapmak, beyni açık Gözle bakmak e, gibi bir şey değil. E, özellikle fonksiyonel MR e, ile e, Tamer'in de az önce söylediği gibi e, burada müthiş bir teknoloji ve çok komplike bir arayüz e, işin içine giriyor. E, fonksiyonel MR'ın e, fiziğini anlamak e, genellikle e, sinir bilimcilerin uzmanlık alanını geçiyor. E, sinir bilim kısmını çizikçiler e, o kadar anlamıyor. E, istatistikçiler ve matematik e, yazılım paketlerini bir takım insanların yazması gerekiyor. Bütün bu komplike arayüzün e, arada olması ve çalışmasından sonra bir takım hataların söz konusu olması doğal. E, i̇şte bu istatistiki hatalar, bu false positive hataları da bundan kaynaklanıyor. Fakat buna çare olacak aslında bir takım önlemleri sinir bilim almaya başladı. Örneğin Nero Image dergisi bundan sonra yayınlayacakları makalelerde hep çoklu bir takım fiyatlamalı analizlere şart koşacağını söylemiş. Şimdi çok da vaktimiz kalmıyor. Belki bu şeyden kısaca bahsettikten sonra Nature yazısından Ee, bu konuya tekrar dönelim. Ee, Nature yazısı ikinci makale ee, uzun süredir e, Washington Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmekte olan David Van Essen ve grubunun yayınladığı e, bir yazı. E, bundan e, epey bir zaman önce 1918 senesinde ölmüş olan bir anatomist e, Corbynian Broadman'ın yapmış olduğu bir bilim haritasına dayanarak pek çok işimizi görüyoruz sünür bilimde. Bu haritanın daha ince çözünürlüklü bir yeni versiyonunu ortaya koyuyorlar diyebiliriz. Biraz bu yazıdan bahsedelim istersen Taner çünkü bu da Hı -hı. E, belki bir yüzün taşı olacakmış gibi gözüküyor önümüzde. Öyle gözüküyor. Bu az önceki soruna da aslında yanıtlar içeren bir makale bence. Bu insan Connection Projesi yürütücülerinden birisinde Türk kökenli Kamil Uğur bir Minnesota Üniversitesi'nden olduğu büyük projenin verileri üzerinde gerçekleştirilmiş bir çalışma. Bu multimodal. Ölçümler gerçekleştiriliyor bu kapsamda çok sayıda denekten. multimodal derken yani MR ve elektrofizyoloji yöntemlerini kullanarak benzer deneysel koşullar ve dinlenim durumunda alınan kayıtlardan bahsediyoruz. Bunların içinde anatomik kayıtlamalar da var. Yani herhangi bir fonksiyonel zaman içinde değişen, sinyal barındırmayan statik kayıtlarda var. Bu makalede yapılan kısaca özetlemek gerekirse aslında anatomik verilerle fonksiyonel verileri bir arada ele alarak bu multimodal verileri bir araya getirerek e, yeni bir parsellerasyon e, beyindeki temel kortikal alanlar ve subkortikal alanları belirlemeye yönelik yeni bir parsellerasyon yaklaşımı. Aslında senin de dediğin gibi bu yani Brodmann'ın 100 yıl önceden bıraktığı haritayla hala işimizi görüyorduk. Müthiş bir şey bu da yani yüz küsur yıldır aynı hayatın çok ileri çok, bir şey olmalı. O evet. yani, daha yani bir şey. Yani. Aslında enteresan olan şu tabi yani istolojik özelliklerine göre korteksi şey yaptığınız zaman yani hücresel e, karakterine göre parselliyor. Yani hiç böyle bir fonksiyonel boyutu yok Rodman'ın yaptığı çalışmanın. Fakat daha sonra görülüyor ki aslında beyin plastik bir yapı olduğu için oradaki nöronların şekillenmesi ...sayıları, şekilleri yani o stratejik karakterler aslında doğrudan fonksiyonla ilintili. İlintili, evet. Ee, ve bu en güvenilir şey buydu elimizde. Ve fonksiyonel verileri incelerken de işte az önce konuştuğumuz makaledeki mahsurlar çerçevesinde... ...Voxeller, yani hacim birimleri düzeyinde bir takım aktiviteleri bulup... ...sonra bunların hangi Brodman alanına karşılık geldiğini söylemeye çalışıyorduk. Halbuki bu araştırmada da deniyor ki... Biz e, baştan sizin e, deneklerinizden topladığınız veri üzerinde bir parselasyon yapalım. Ve bu parselasyon artık Brodman'ın göre biraz daha detaylı hatta olacak. Çünkü e, 83 alana karşılık burada her bir serebel e, her bir yarı kürede 180 kortikal alan pardon kortikar üstü kortikar alan tanımlanıyor. E, bu şu demek e, o zaman işte o, hani nasıl bir yanıt oluşturuyor diğer? çalışmada bahsedilen soruna dersek Güven ben şunu düşünüyorum yani eğer böyle bir parselasyon üzerinden fonksiyonel veriyi analiz etmek söz konusu olursa artık 200 bin yinelenen ölçüm değil yani ne anlama geldiğini bilmediğimiz 2 milimetre küplük veya 1 milimetre küplük hacim birimlerinden gelen veriler yerine aslında o denekten gelen o katılımcıdan gelen veri bazında yapılmış bir parselasyon üzerinden E, fonksiyonel veriyi analiz etmek ve böylelikle daha görübüz, daha güvenilir sonuçlar elde etmek mümkün olabilir gibi gözüküyor. Bu açıdan bence önemli bir e, açılım getiriyor Makar'ı. Evet. Bu ne için? Evet, yani bütün, bütün sünür bilimcileri ilgilendiren ve aslında sünür bilim e, için bir dönemek e, oluşturacak e, türlü bir çalışma. Grozman e, 52 Değişik bölge saklamıştı e, Korteks üstünde hmm. Biraz şuna bence Şöyle kabı bir e, örnekle e, Örneklemeye çalışayım e, Elimizde bir harita var e, Elimizdeki çözünürlükle Baktığımız zaman işte bir bölgede Mesela sıra dağlar olduğunu görüyoruz Fakat aslında Daha e, ince bir çözünürlükle Bakabilsek göreceğiz ki Bu sıra dağların içinde bir ova var e, Bir de nehir geçiyor Ama biz buraları bir tek sırada diye etiketlemiş vaziyetteyiz. Çünkü elimizdeki e, inceleme cihazları bize ancak onu söyleyebilmiş. Şimdi yapılan yüz e, kadar yeni e, daha önce bu şekilde parsellenmemiş alanın da tespit edilmesiyle birlikte e, bize çok daha işlevsel e, olarak e, güçlü bir e, harita sunuyor vanesinin e, çalışması. Peki buradan da son yazıya istersen dönelim. NeuroImage dergisinde çıkmış olan hmm. e, dinamik işlevsel bağlantısallık. E, bu niye önemli bir konu? E, kıtmen deyin e, insan e, istirahat halindeyken ne yapar konusunu Başar Bilgiç bir parça konuşmuştuk. Hmm. E, biraz da bu işlevsel kollektiviteyi, işlevsel bağlantısallığı Burak Hacer konuştuk. Bunlar değinmiş olduğumuz Konular dinleyenler o e, programlara olurlar. giderek <gülüyor> e, ön bilgiyi alabilirler. E, <gülüyor> fakat bu da çok kapsamlı ve önemli bir e, yazı. Matthew Hachis'in ve ekibinin e, yazısı da bundan bahsederek bitireymişler. Evet hakikaten efemel literatürünün çok önde gelen isimleri Bandettin'i, Corvetta gibi araştırıcılarla birlikte yapılmış bir e, bir derleme diyelim. Yani buradaki ana fikir şu aslında, ödev koşulunda da bu dinlenim durumu ağları varlıklarını sürdürüyorlar, modül oluyorlar ama birtakım takım modülasyonlar gösteriyorlar. O zaman biz işte ödeve dayalı yanıtları ölçmek veya dinlenim durumundaki konnektivite patronlarını incelemek dışında, Şunu da yapabilmeliyiz. Dinlenim durumundaki o konnektivite patenleri belli deneysel koşullar altında zaman içinde bir değişkenlik gösteriyorlar mı? Yoksa sabit bir, hani adeta anatomik bir bağlantısallık patenleri gibi süreyen olan şeyler mi, bağlantısallık örüntüleri Bunu ortaya koyabilmek lazım. Aslında haçısının önerdiği, daha pek çok araştırmacının da son 2010'dan bu yana diyebiliriz belki, 2010-2011'den bu yana yapmaya çalıştığı iş. Bu dinlenim durumu ağlarının dinamiklerini incelemek. Yani dinamik fonksiyonel bağlantısallık araştırmaları diye tanımlayabiliriz bunu. Zaman içinde bunlar nasıl değişiyorlar, birbiriyle etkileşiyorlar mı? Ama en önemlisi de davranışla. Veya eğer mümkünse eş zamanlı kayıtlama elektrofizyolojik yanıtlarla aralarındaki bağıntı nedir? Bu değişkenlik bu yanıtları belirliyor mu? Bunları ortaya koyabilirsek tabi dinleyim durumu ağları dediğimiz ağların aslında fenomen olarak bizim şu anda ilgi alınımızda olan belki bir takım hastalık koşullarında değiştiğini bildiğimiz ama ne işe yaradığını pek de anlamlandıramadığımız ağların ne işe yaradığıyla ilgili bir fikir edinmiş olacağız. Bu da bütün hem sağlık hem de hastalık koşulundaki beyin işlevlerini anlamak açısından önemli bir yenilik sağlamış olacak diye düşünüyorum. Evet, bu da NeuroImage dergisinde çıkmış. Evet, süreyi de bitirmek teyze hatta bitirdik gibi. Tamam, o halde toparlayalım. Belki şöyle diyebiliriz. Yani dikkatle ve temkinle yaklaşmamız gerekiyor beyin görüntüleme çalışmalarına. Fakat bilimin bu alanı Kendi sorunlarına, kendi içinde bir takım cevaplar da resme e, yetisine sahip. E, nitekim e, çok modaliteli, e, yeni yöntemler geliştirerek e, var olan e, sorunları gidermeye çalışıyor. E, ben e, 20. yüzyılın en heyecan verici biliminin beyin bilimleri olduğunu düşünüyorum. E, bu çalışmalar ışığında da bu görüşüm e, sürüyor son olarak söylemek istediğim bir şey varsa tam olarak sözü sana bırakayım sonra programı kapatacağız. Valla evet. Şöyle söyleyebiliriz. Biz çok sevindik 3 testler imara alıp çalışmalara başladığımızda arkadan hemen böyle <gülüyor> eleştirel çalışmalar çıkmaya başladı ama bilim e, hakikaten bu çeşirebilecek şey, bir şey. Ancak böyle ilerleyen bir şey. Değil bu arada ben belki kısaca şeyi söyleyeyim. hani Arada geçen dönemde 4 e, tane psikiyatri uzmanlık dizi İki nöroloji uzmanlık tezi çalışması yürütüldü. Onun dışında 10 on kadar nörobilim doktora tez çalışması yapıldı. Dört TÜBİTAK projesi, iki Avrupa Birliği projesinde ortaklığımız başladı. Ben özrümle söylemek gerekirse, görüntülemeden hala umutluyum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, evet, sizin... çok teşekkür ederiz. Pardon. Evet. Evet. Sizin laboratuvardan çıkmış çalışmaları da bir başka programda daha detaylı bir şekilde... Konuşmamız lazım. Bu laboratuvarın sonlanması kurulmasından öte e, işlevsel hale gelmesinde e, gecenin gündüzüne çalış, katarak e, çalıştığının ben şahidiyim. En, e, <gülüyor> ben, ben, ben de çok gençler çalıştılar. Onlar iyi götürüyorlar işi. Ben, biz artık ee, biraz az önce konuşuyorduk bazen uyku daha çok cazip geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her halde geldi. <gülüyor> Türkiye Kognitif Sinir Bilimi adına e, lütfen teşekkürler kabul et. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Taner Demiralti. E, beyin görüntüleme serimizi böylece bitirmiş olduk. E, bir bonus programla Volkan Özgüz'ü konuk ederek haftaya e, son noktayı koymuş olacağız. E, Twitter'da duyurularınızı açık bilinç etiketiyle e, takip etmemiz mümkün. Çok teşekkürler Taner. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet bu şekilde de bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. <Gülüyor> Açık gazete